Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu 1. Bölüm Yazan Louis bronfield Radyoya uygulayan Alev Bursalıoğlu Yöneten Semih Sergen Efekt Metin Macun Teknik Yapım İsmail Hemikli Aygün Gökçe Sanatçılar Anlatan Tomlis Oğuzalp Mrs. Parkinson, Beyhan Saran Mati Nurşen Girginkoç Taylor Serhat Nalbantoğlu Alice Biror Uzun Yayla Al Mümtaz Sevinç Amory Mehmet Atay Madeleine Hatice Ergök Jack Burak Sergen Helen Ümit Sergen Harry Aktan Günalp Jane Gülseren Devol New York'un görkemli konaklarından birindeyiz Mrs. Perkinton'un konağı 84'ündeki varlıklı ve yaşlı dul Mrs. Perkinton Burada 40 yıllık yardımcısı, sırdaşı ve dostu Meti Diğer hizmetkarları ve yığınla anılarıyla birlikte yaşar Anılar... Yaşlı ve dul olan kadınların hepsinde de çok boldur. Ama onunkiler gibi heyecan ve romansla karışmış olanlarına pek az rastlanır. Mrs. Perkinson incecik vücuduyla hala dimdik, hala alımlı ve güçlüdür. Onu hala dirençli kılan bu gücü doğuştan gelen soylu kişiliğiyle uzun yaşamında tattığı sonsuz mutluluklar ve dayanılmaz acılar sağlamıştır. Yaşlı ayna Oho, Seni de lekeler basmış Ama ne önemi var Ben de yaşlandım ve buruştum Ama yine de zamana senden iyi dayanmasını bildim Her ikimizde çok şeyler gördük Değil mi hmm. Bunun için Halimize şükretmeliyiz Şöyle Şöyle Ah, ah, ah. Teşekkür ederim Teyler Başka bir emriniz var mı Madem? Hayır hayır ee, Henüz kimse gelmedi mi? Gelmedi Madem ee, Az sonra aşağı inip çiçekleri düzelteceğim Sanırım şimdiki halleri de güzel ee, Sen gidebilirsin Taylor. Ee, gelecek yıl dünyadan ayrılabilir Aa, Tanrı korusun Artık ne ölüm ne de uzun hayatımda gördüğüm facialar beni korkutabilir Meti Hayatta payıma öyle büyükleri düştük ki Biliyorum Sükunet ve olgunluğunuzu belki de buna borçlusunuz. musunuz? Ee, i̇şte bir Noel daha geçiriyoruz Meti ee, Şunu pırlanta gerdanlığımı takacağım şey, Yardım eder misiniz? Tabi tabi <gülüyor> Bunun sayesinde bu gece kendimi daha parlak hissedeceğim <gülüyor> Siz böyle şeylere aldırış etmezsiniz ki Bütün aileyle bir arada olmak beni yoruyor Medim Ayrı ayrı ne hissede? bir arada bulunmaları korkumuşum hmm, Biliyorum Helen'in kızı Jane hariç tabi Torununuzun kızı olmasına karşın onunla konuşurken genç kız gibi veriyorsunuz. Hayatta <gülüyor> en sevdiğim varlık o bir zamanlar torunum maddeni de severdim <gülüyor> Yine de bazen güldürüyor beni Biliyorum Genç kızlığından beri durmadan Sevgili ve koca değiştirmesiyle Başa çıkamadınız onun Sizin torununuz olmaya layık olmayan Basit bir kadın Şimdi de batıdan bir kovboyla Evlendiği doğru mu? <gülüyor> Öyle Bu gece yeni kocasını da getirecek <gülüyor> Oh Köpekleri burada alı koymeti Düşesi sinirlendiriyorlar, biliyorsun. Pek, pek. Ee, acaba Alison sağlığı nasıl? Değişmedi. Durgum, anlamsız, sıkıcı. Hmm. Alison. Düttten ayrıldıktan sonra iki kez daha evlendiği halde ailede herkesin onu hala düşes diye çağırması. <gülüyor> öyle. Ona Mrs. Sanderson dememizi tembih ettiğini söyledi. Siz de hala ona düşes diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir Belki yine de o azametli havasını kaybetmemesindendir. <gülüyor> gel mission, gel mission, gidip yemek yiyelim. Kızınız Mrs. Sanderson geldi efendim Noel'iniz kutlu olsun anne oh, Sana da kutlu olsun Elis Gönderdiğin o güzel gümüş kutu için Teşekkürler Antika bir şey Hollanda işi olduğunu tahmin ediyorum bu gece hepsi gelecek mi Evet hepsi Yıllardan beri Noel toplantılarında Aile bir arada olur Bilirsin Madlenin kovboyunu çok merak ediyorum <gülüyor> Bu kız kocaya doymak bilmiyor. <gülüyor> Fazla sağlıklı ve şımarık da ondan <gülüyor> <gülüyor> O da herkes gibi olsa Ve bu kadar çok evlenmese Böyle sık sık Gazetelerin dedikodu sütunlarına Geçmezdi Neyse Dua edelim de bu adam diğerlerinden daha dayanıklı çıksın <Gülüyor> Elis Ben bunu fena bir niyetle söylemedim ki Madlenin iyiliğini düşünerek dayanıklı olmasını duydum ee, Son zamanlarda nasıl vakit geçirdin? Hiç hiçbir şey yapmadan Sıkıntı içinde. <Gülüyor> Cuma günü Gregorilerle operaya gittim oh, O tuhaf aile mi? Mrs. Gregory'nin min kürklerinin sayısı bütün dünyadakilerin yarısı kadar olsa gerek <gülüyor> kendini önem verdirmek için min kormanlarına gömülüyor. <gülüyor> Parası olan herkes yapabilir bunu. Mr. ve Mrs. Elswan. Metlan ve kocası. Hı. İşte büyük anne. Kocam El. Eh, nasılsınız bana? Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Eli salam düşesidir Oh kız kardeşim Helen Emory enişten de geldiler Mr. ve Mrs. Stillham ve oğulları Jack Stillham Hoş geldiniz Helen Emory, Jack oh, oh, Jane yok mu? Merhaba büyük anne İnsanı şaşırtıyorsunuz Sizi hiç bu kadar genç görmemiştim Hatta torunlarınız bile sizden daha yaşlı <gülüyor> görünüyorlar <gülüyor> Gelecek ay 85'ime basıcıyım ama hafızam hala yerinde Emory Noel'iniz kutlu olsun Büyük Anne <gülüyor> Senin diyecek Senin de. Jane gelecek değil <gülüyor> Evet evet gelecek Yalnız yol üzerinde bir kokteyl partiye uğrayacakmış Nerede olduğunu anlayamadım Son zamanlarda çok esrarengiz tavırlar takındı Onu çok özledim Gecikmese bari Lord Harry Hexton Ve Miss Jane oh. oh, oh, oh, oh. Hoş geldiniz Jane ah, Şükür gecikmedin ah. ee, Çok üzgünüm büyük anne Çok kar yağıyordu Hemen taksi bulamadım <gülüyor> Önemi yok yavrum önemi yok telaşlanma Ben her zaman davetlilerime söylediğimden Yarım saat sonra hazırlatırım yebeği. Ya siz Harry e Sizin mazeretiniz Jane'inkinin aynı Bugün harikuladesiniz <gülüyor> Koyu rüş sürdüm de ondan Ben Noel'de daima parlak görünmek isterim Ama bu durum Emory'nin canını sıkıyor Sanırım hiç ölmeyeceğime inanıyor Kendini beğenmiş Kulüp lüppesi <Gülüyor> Yemek hazır madem Buyurun Hadi, hadi gelin buyurun, buyurun. Evet. Noel ağacı harika Sofrada. Her zamanki gibi. Eh, ağacın üzerinden armağanlarınızı alabilirsiniz. ne güzel şeyler. Onları Meti ile birlikte seçtik. <gülüyor> Ay, i̇sterseniz önce oturalım. Ha, siz eh, eh yanıma gelin yanıma. <gülüyor> Sen de için şöyle soluğum otur bakayım. <gülüyor> Harry, eh, eh, Jane'in yanına oturabilirsiniz. Sanırım burası da benim yerim. Ee, ben de Helen ile Emory'nin arasına gireyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıktınız sanırım. Hem ben başlayabiliriz. Evet. Nasıl? Yemeği beğendiniz mi El? Evet madam çok güzel. Daha önce yemiş miydiniz? Hayır madam. Peki... Daha önce böyle bir aile sofrasında bulunmuş muydunuz? Eee şey, yeni evlendiğiniz torunun Madlen'le ailesi hakkında ne düşündüğünüzü bilmek isterdim doğrusu. Şey, e, ben Siz, ne Siz sade ve içten bir kişiye benziyorsunuz. Ha şey, e, koboydunuz değil mi? Evet baba. Batı'dan geldiğinizi söylemişlerdi. Evet, Batı'da küçük bir çiftliğim var. Mrs. Berkington. Biraz da başkalarıyla ilgilensiniz ah, Beni rahat bırakın Harry Bu bir aile sofrası Hem baksanıza ne kadar utangaç <gülüyor> el, Rahatınıza bakın el. Bunların Çok zengin olmaları Hiç önemli değil Hepsinin de içleri korku dolu Her zaman söylerim Şu sizin parti beş para etmez diye Ben öyle düşünmüyorum Emre. Öyleyse bir kez Wall Street'e bakın Harry sala o memleketin refah durumunu gösteren bir barometreydi Ve bir barometre gibi de parçalandı Artık bir kambiyo borsası raporuna bakarak Ekonomik durum hakkında fikir edinemezsiniz Sizin kulüp Bu yılki toplantısını Sing sink de yapsa çok iyi olur <gülüyor> Böylece Oradan çıkmayacak üyelerine de iyilik etmiş olur Aman tanrım yüzüne kan hücum etti Bu emori Bir gün bu yüzden ölecek Bu hiç de hoş bir söz değil Bill Perry'in hiç suçları yok Onlar iftiraya uğradılar Bazen düşünüyorum da Babam Bu muazzam servetin yaratıcısı olan babam Eğer bugün yaşasaydı Günün en büyük iş adamları ile beraber ömrünü hapishanelerde geçirirdi <gülüyor> Yeni yasalara göre tabii. O benim babamın babasıydı ama Sizin kendi babanız hakkında böyle konuşmanızı hiç doğru bulmuyorum evet. Ali Salam. Siz Büyük babanız hakkında ne biliyorsunuz ki? Parıyla satın alınan bir dal kavuğun yazdığı kitapta okuduklarınızdan başka... <gülüyor> ee, şey, el, el... E, e, biliyor musunuz? Ben Nevada'da Leaping Road kasabasında doğdum yeah. o, Orasını biliyor musunuz? O, o zaman adeta bir şehirdi Lola Lamon gelmişti. Leaping rota. He? Hem de avucumun içi gibi biliyorum. Oh. Ben oradan on mil ilerdeki tepelerde doğdum. Çocukken oyun oynadığımızda opera binasına kadar gidebiliriz diye birbirimize meydan okurduk. Binanın tekini olmadığını söylerlerdi. Aa, belki de belki ee, bina hala duruyor mu? Hayır madam, geçen yılda mı çöktü. Oh. Ah madem, demek orada doğdunuz ha Benim memleketimde <gülüyor> Büyük anne, artık sofradan kalksak ne dersiniz Tabi yavrucum tabi tabi so, so. Ne güzel müzik büyük anne Sevkinize hayranım <gülüyor> Plakları seni düşünerek seçtim <gülüyor> el, el, el Buradan gitmeden Tekrar beni görmeye gelin Beraber bir çay içeriz Ve uzun uzun Nevada'da söz ederiz Olur mu Tabi madem, memnuniyetle <gülüyor> Büyük anne, sizinle biraz yalnız görüşmek istiyorum. Mümkün mü? Ah, evet tabii Emori, gelin, gelin küçük salonuna geçelim. Evet. Ne var Emori? Ee, şey ben. Evet evet. Para sorunu büyük anne. Oh. Derdiniz mu? Ben bu fırtınayı atlattığınızı umuyordum Son kriz anında Çok kurnaz davrandığınızı söylüyorlardı ee, Sorun o değil ki Krizi kazasız atlattık ama Şimdi başka bir durum var Birkaç haftalık bir borç bulabilsem En çok altı ay süreli Bana büyük yardım olacak Evet. Bugünlerde biraz sıkıntıdayım da de. Giriştiğim işler iyi sonuç vermedi Hükümet de bu işlerin ticaretini yıktı Ne kadar gerekli Evet bir milyon yedi yüz bin dolar Oo, kadar. Ama bu çok, çok önemli bir miktar. Şey ben diyorum ki... ...size bu parayı ödeyinceye kadar onu... ...mirastaki hissemize karşılık tutabilirsiniz. Ben henüz mezara girmedim. Emory. Ee, özür dilerim bunu kastetmemiştim. Zaten o sizin değil. Torunum olan karınız Helen'in mirası. Kocam yani mayor... ...her şeyi bana bıraktı. Ben uygun olanı yapacağım. E, çok üzgünüm bir saygısızlık yapmak istemedim Önemi yok önemi yok Ama bir milyon yedi yüz bin dolar çok fazla Bütün hesaplar görülünce Helen'in payına bu kadar düşer mi bilmem Mürasçılar çok veraset vergileri de ağır Paranın eski değeri yok biliyorsun sen Evet biliyorum bu işlerin içindeyim zaten Durumu tüm ayrıntılarıyla öğrenmeden Bundan daha az bir parayı bile vermeye razı olamam Eee Şimdi size ayrıntılı bilgi veremem... E, bu parayı... Bu... Ortaklarınızdan bulamaz mısınız? Bu kadar nakitleri yok ki... Ben diğer varisleri de düşünmek zorundayım... Bu para bir onların da parası... E, gidip onlardan izin almama... Razı mısınız? Hayır hayır hayır... E, kabul etmeyeceklerini biliyorum... Özellikle bazı Madlen ve Elisala... Onlar beni daha ilk günden sevmediler. Bilmem neden anlayamıyorum. <gülüyor> Sanırım durumunuzu iyice öğrenmeden bu parayı veremem. E, bir bankanın istediği de budur değil mi? Evet. Siz bana her şeyi anlatmaya karar verdiğiniz zaman... ...paranın verilme imkanlarından da söz ederiz. Hı? Evet. Eğer gerekirse her şeyi söylerim. Ama durum ümitsizleşebilir de... Kaybederseniz o zaman Helen'le... ...çocukların ihtiyaçlarını ben karşılarım. Onların rahatça yaşamalarını sağlarım. Kaybetmek mi? <gülüyor> ben mi? Sizi reddettiğim için... ...üskünüm Emory. Ama belki de... ...dostlarınız arasında... ...bu parayı verebilecek birini de bulursunuz. Hı? Şimdi dünya... ...Mayor'un yaşadığı dünya değil. Kimse kimseye yardım etmiyor. Tanrı belalarını versin... E... Özür dilerim kendimi kaybettim küfrettim Kırk <gülüyor> yıl Mayor'la yaşadım ben Alışkınım alışkın Eğer durum tamamen ümitsiz olur Sizde her şeyi bana Anlatmaya karar verirseniz Yine gelip beni görün Olur mu? Hadi Hadi artık salona gel. Erken kalktığımız için kusura bakmayın büyük anne Yarın erkenden uçakla soya gideceğiz Elbette can. İyi geceler madem Geçirdiğim güzel akşam ve nefis yemekler için teşekkür ederim <gülüyor> Bir gün çaya geleceğinize söz vermiştiniz unutmayın aa, aa, Yalnız beklerim Madem onunla Leaping Road'dan ve eski günlerden söz edeceğiz de Onun için yalnız kalmamızı istiyorum Tabii büyük anne tabi anlıyorum Orasını o kadar çok seviyor ki NASA'ya gitmek bile istemiyor Anlaştık öyleyse hadi şimdi güle güle Büyük anne, Herkes gittikten sonra sizinle biraz yalnız kalıp konuşabilir miyiz? <gülüyor> elbette yobrum elbette Yorgun değilsiniz Ay, ya Hiç değilim hele Hele seninle konuşmak Beni dinlendirir canlandırır Bilirsin ben sende kendi gençliğime yaşıyorum Cenn <gülüyor> Sizi seviyorum Büyük anne Evet Cenn Baş başıyız Derdini anlatabilirsin artık şey, Büyük anne Ben Birini seviyorum oh, Seviyor musun e, Kimi Adını hiç duymadınız tanınmamış biri Peki neyin nisi? Bir bakanlık memuru 27 yaşında Indiana'da doğmuş Oho, Tabi baban istemiyor Annem de ondan aşağı kalmıyor e, Nerede tanıştınız Bir hafta sonu Babam onu bir işi için Sayfiyedeki evimize davet etmişti o zaman ondan hoşlanır görünüyordu. Hatta ona hoşça vakit geçirtmemi bile istemişti benden. Ama daha sonra onunla çıkmaya başlayınca bana çok kızdılar. Neden? Değersizmiş. Ne parası ne de geleceği varmış. Yaşım gençmiş şimdi bunları anlayamazmışım. Eğer bu ilişki ciddiye giderse. Haklı olabilirler. Haklı olabilirler. E, ne biçim bir genç bu? Aa, e, uzun boylu, elleri iri, dişleri bembeyaz. Esmer ama çok güzel bir esmer Tatlı bir ses tonu var Temiz yüzlü ve çok kibar Ben onun fotoğrafını Ya da sağlık raporunu İstemedim ki Yalnız onu neden ve ne şekilde Sevdiğini sordum Bilmiyorum büyük anne Bunu anlatamam Onunla birlikteyken çok mutluyum 50 yıl daha yaşasam Ondan daha çok seveceğim bir kişiye rastlayamam Eminim Hatta ileride Doğacak çocuklarımın babası o olsun isterim Peki bunlar iyi nedenler Yalnız o nasıl yani Ciddi bir adam Ciddi Bazen mizah meyilli Her şeyin komik yanını bulup çıkaran Esprili canlı bir adam e, e, Tahsilini neymiş Wisconsin State'den Sonra da Columbia Hukuk Fakültesini Çok iyi bir dereceyle bitirmiş Oo, Geçmişten çok Geleceğin adamı yani <gülüyor> Tamam büyük anne işte onun hakkındaki gerçek düşüncem Ben anlatamıyordum Siz çok zekisiniz Bunu belki de yaşıma borçluyum Diğerlerine hiç benzemiyor Yani annemle babamın Beni evlendirmek istedikleri zengin çocuklara Onlar anlamsız Cansız Hiçbir amaçları yok ben heyecan dolu bir hayat yaşamak istiyorum O da öyle <gülüyor> Anlıyorum anlıyorum ah, Bir zamanlar ben de aynı şeyleri isterdim Ama çok çok eskiden Ve yaşamım heyecan içinde geçti İşte bu yüzden Hala karşındayım ya Beni anlıyorsunuz değil mi büyüten <gülüyor> Evet canım evet evet Şimdi ne yapalım biliyor musun Hı. Bugünlerde onu al bana çaya getir ah, Yalnız gecikme hemen hemen Zahimi ah, büyük anne ah, Ne kadar iyisiniz Perşembeye olur mu ah, Ona sorayım çok işi var ama Sanırım gelebilir Anlaştık öyleyse <gülüyor> tamam Ceyn yanılmamıştır umarım Aşk insanı ne hale getirir bilirim Bana ne kadar benziyor Ceyn Oysa yetiştiğimiz çevreler Geceyle gündüz kadar farklı New Yorklu zengincin Feben Leaping Road'un Bir hanında yetişen Kasabalı Suzy Suzy odaları kontrol ettin mi kızım Evet anne Bizim Çinli bütün çarşafları değiştirmiş mi ha ha, Her yer tertemiz hadi üzülme ben üzülmesem otelimiz Ripping Road'un En iyi oteli olur muydu dersin <gülüyor> Babama kalsa hayır tabi O böyle şeylere aldırış bile etmez. Şimdi maden ocaklarına gidecek O işleri hazırlayalım ha, Sen şu kahveyi kaplara boşalt önce Neden daldın öyle <gülüyor> Hiç Vadiye bakıyorum Bayılıyorum bu görüntüye yani. <gülüyor> Ben de dağın eteğindeki madeni düşünüyorsun Sanmıştım Anne madenin yarısının. Mr. Perkington'a ait olduğu doğru mu? Tabii düşün gümüş madeni onun Doğuda da demir yolları olduğunu söylüyorlar Ve bu adam buraya her gelişinde kalmak için bizim oteli tercih ediyor Ay masal gibi bir adam Dediklerine göre parayı değil de para kazanmayı seviyormuş Doğrusu çok merak ediyorum Hele New York geceleri rüyalarıma giriyor Ne kadar şık giyiniyor değil mi? Bugün maden ocağına giderken gördün mü onu Evet ayakkabılarını semyanga boyatıyordu <gülüyor> Biraz konuştuk İpekli gömlek Mor kravat elmas iğne takmış Tamam bize ne canım koskoca adam Orta yaşa gelmiş Aa, Sen 33 yaşa orta yaş mı diyorsun Suzi? E tabi orta yaş Ama yine de onunla sohbet etmek çok eğlenceli oluyor İnsanı heyecanlandırıyor Biliyorum biliyorum Onu dinlerken için içine sığmıyor Nasıl bilebilirsin Yoksa hep salonu mu gözlüyorsun sen Tuzi sana bir şey söylemek istiyorum Ne var anne Beni korkutuyorsun 20 yaşına gelince seni buradan göndereceğim ah, Nereye Doğuya ver Monta Büyük teyzenin yanına Ama ama teyzemi hiç tanımıyorum ki Hem babam hep ondan ailenin cadısı diye söz eder Gerçi orası Doğu ama Hayallerimdeki yaşayan Doğu değil Sen babana bakma O her şeyi alaya alır Sonra ben bu vadiden Muhteşem dağlardan ayrılamam e, Tabii. Babamla senden de Senin hayatta bana kısmet olmayan şeylere sahip olmanı istiyorum Suzy Ben çok şey istedim Kuvvet, huzur, para, mücevher Evet istedim Babamla evlendiğimizde istediklerimi elde edeceğimi sandım Ama tahminim gibi çıkmadı Anne Baban iyi bir insan Beni hiç üzmedi Mutsuz etmedi Ama benim istediklerim onda yoktu Bunların bir değeri de yoktu onun için eğer isteseydim bunları sırf kadınlığımla elde ederdim Ama yapmadım ve pişman da değil Beni şaşırtıyorsun anne İşte benim elde edemediğim bütün bu şeylere bir gün senin sahip olmanı istiyorum Güzel uygar bir kentte yaşamalısın Böyle bir maden kasabasında değil Burada gelecek yok Sen çok güzel bir kızsın Burada kalıp ellerini benim gibi sert işlerde hırpalarsan yazık Ama olur. anne ben bu işleri severek yapıyorum Yoksa sen bunları istemiyor musun Suzy Evet belki bilmiyorum Yalnız senden babamdan ve efadimden ayrılmak istemiyorum Şimdi kalkıp toz almalıyız Suzy bir daha bunlardan hiç söz etmeyelim olur mu Yaralılarsa hazırlık yapmam gerek Sıcak su, sarkı, yatak yiyecek Sakin olmalı Sakin olmalı tanrım, tanrım anneme babama bir şey olmasın Mayor <gülüyor> Perkington'a Ne olur Belki üçü de öldü Belki yaralandılar. Dua etmeye çalışmalıyım Tanrım, tanrım Aa, Nasıl, siz, siz burada <gülüyor> mısınız <gülüyor> Biz bu sokakta çalışan Lover'ın evindeki kızlarız Ama Ay. annem Sizlerle konuşmamı istemezdi. Yani şu zarar şey... yok hayatım, zarar yok. Biz yalnızca size yardıma geldik. Annenle baban da maden miydin Evet. Oraya yemek götürmüşler. Oh, yakında elbette bir gelen olacak oradan. Anları. Şimdi şu çarşafları sargı bezi gibi yırtalım. Hadi iş Hadi. başına. Oh, benim sevgilim de madendeydi Allah korusun. Ah, Mayo Parkinson geliyor. Ne oldu Mayo? Evet, siz <gülüyor> burada mıydınız? Şimdi biraz çekilin buradan. Ben ben biraz Suzi ile konuşmak istiyorum. Peki mayör. Suzi, aman Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki İki İki sizdeyim. <gülüyor> Durun hay Allah bayıldı. Suzi Suzi Mimi Mimi koşun çabuk soğuk su getirin. Suzi <gülüyor> Suzi nasılsın? kendine geliyor. Gözlerini açtı. İyi misin şekerim? İyi, i̇yi. Kızlar siz dışarı çıkın. Eğer gerekirse sizi tekrar çağırırım. Aşağıya yardıma gidin. Size çok ihtiyaç var. Gidiyoruz. Suzi, Suzi korkma canım. Korkma. Artık seninle ben ilgileneceğim. Seni alıp New York'a götüreceğim. İyi olur değil mi? Seninle ilgilenmeme izin vereceksin değil mi? Burada her şeyle ben ilgileneceğim. Şimdi hiçbir şey düşünmeyeceksin. Ben ben şimdi ahbapci. Ne Burada ve New York'ta her şeyi bana bırakacaksın. Yani yani sizinle evlenecek miyim? Evet evet elbette elbette. New York evet. ama annemle babam. Hiçbir şey düşünme artık. Bak ellerim buz gibi olmuş. <gülüyor> Isıtayım onları. Bilmiyorum bana bana hiçbir şey sormayın artık bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> neden gülüyorsun Madi? Bir şey değil Madame, Yalnız ne kadar genç ve şık Göründüğünüzü düşünüyordum da <gülüyor> Onların hepsini Göbebilecek kadar yaşayacağım <gülüyor> Şaka şaka tabii. Tanrı korusun Miss Jane geldiği zaman Sevdiği adama bir göz atmama izin verir Aa, misiniz hayır, İstediğin zaman Salona gelebilirsin Evet Jane çok güzelleşti. Küçükken böyle olacağını ummazdım. Ay, ay, ama o zaman şişmandı. Sonra dişlerini de düzelttirdik. Hı -hı. Şimdi çok güzel bir kız. Mrs. Oh, Taylor, Taylor. Buyurun efendim. Ee, Mr. Swan mı geldi? Evet efendim. Aa, Onu buraya alsanıza buraya Emredersiniz Sizi rahatsız etmiyorum ya yo, yo, yo, yo. Aksine çok sevindim Zaten Jane arkadaşı da gelecekti Çok iyi oldu çok iyi e, Madden yok mu? Terzi de ben orada sıkıldım da bir uğrayım Aa, Güzel güzel otursanız otur. Hemen bir çay alır mısınız? Evet madame Taylor Taylor Çay getirin Taylor <gülüyor> Ne iyisiniz sizin burada olduğunuzu bilmiyordum Naso'ya gitmediniz değil mi? Hayır Maddenin elbiseleri hazır değildi Hem New York'ta gezip görecek çok yer var Ayrılırken değil. üzülecek misiniz? Hayır Çünkü burası bana göre değil Vaktimi nasıl geçireceğimi bilemiyorum Sonra gereği kadar uyuyamıyorum da. Ha, Haklısınız haklısınız Sizin kendi otlaklarınız Ve at yetiştirecek araziniz vardı değil mi? Evet madam. Büyük değil 10 bin dönüm kadar Ama zengin çayırlı bir otlak. Uygu mevsimde bin at beslenebilir İşi büyütmek niyetindeyim El, Kaç yaşındasın? 34. dört oh, işinizi ilerletmek için daha çok vaktiniz var Maddelen orasını seviyor mu? İlk günler evet Sonra sıkılmaya başlıyor oh, Onun yaratılışı öyledir Büyük babasına yani Mayor Perkent'ına benziyor oh, Bu gelen Jane de arkadaşı olmalı Merhaba anne ee, Sen misin Ehlas Ah, oh, Yalnız olduğunuzu tahmin ediyordum Maddenin kocası Sizi gördüğüme sevindim Bir şey romatizmaları nasıl oldu ee, Şöyle böyle Bugünlerde mide ekşimesinden rahatsızım <gülüyor> Bunu bekliyordum ben Tartışacak önemli bir sorun vardı da onu konuşmak istemiştim Aha, Jane gelecek sevdiği adamı da getirecek Belki yemeğe kalırlar hmm, İyi olur iyi olur Ben Jane'den duymadım ama Mr. Swan Yani el Leaping Road'da Benim memleketimde doğmuş ha, Evet ah, Bu mutlaka Jane'dir Jane, Jane. Büyük anne. Oh, oh, oh. Nasılsınız Bakın işte net büyük anne Net telbut. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum ah, Mrs. Parkinson. Ben de efendim, ben de. Kızım Mrs. Sanderson ve torunum Maddie'nin eşi El Swan. Oh, biz kalabalık bir aileyiz <gülüyor> ve bazen karıştırırlar. <gülüyor> Geniş aileleri severim efendim. Hadi oturalım artık. Hukukçu olduğunuzu duymuştum. Evet efendim. Sizinle şu İngiliz politikasını tartışmak isterdim Oh, doğrusu. ne? O, El Saatinize bakıyorsunuz Artık gitmeliyim Madlen beni otelde bekleyecek Ama daha hiç konuşmadık ki Geç bile kaldım Zaten şöyle bir uğramış Sizinle uzun uzun konuşmak istiyordum Yine gelir misiniz? Tabi mutlaka Peki sizi geçir. evet, geçiririm Geçireyim. Zahmet etmeyin Aksine aksine Sizi sevdim El Bakın rahat rahat Nevada'dan söz edebilmemiz için Başka bir gün gelmeniz gerekecek Bunu ben de istiyorum adam Madlenle iyi geçiniyor musunuz? Evet iyi geçiniyoruz Memnun oldum buna memnun oldum Her şey için teşekkürler Şimdilik hoşçakalın Yeni akrabamız konuşmasını Bilmiyor galiba <gülüyor> Eline fırsat geçmedi ki Bu ötekilerden daha dayanıklı çıktı <gülüyor> Kovboylar için Söylerler de Yeter artık Bazen gözünü kan bürüyen bir deli oluyorsun Cenn Çaydan sonra netle yemeğe kalın Büyük dayınız Harry güzel sülünler yolladı. Ah, ne yazık ki kalamayacağız büyük anne e, Ned'in kız kardeşi ve eniştesiyle buluşacağız Onlar bir günlüğüne South benden geldiler Jane'i tanımayı çok istediler efendim Ay, Jane sizlerle bir gece geçirmeyi ne kadar isterim bilirsin e, Onları da getirin ah, e, Bu olanaksız büyük anne Başka bir programımız var <Gülüyor> Peki yavrucuğum pek Öyleyse başka bir zaman Evet Mr. Talbot İngiliz politikasından söz ediyorduk ee, Sizin öğrenmek istediğiniz Nasıl beğendiniz mi büyük anneciğim İstediğiniz gibi değil mi Fikrimi sormakta biraz geciktin ama Evet Senin yaşındayken <gülüyor> Benim de aşık olabileceğim bir adama Çok beğendim <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum Ne kadar Ah <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir çocuk, sade ve kendinden emin Tahmin ederim zekiyle <gülüyor> Elimle Emre hiç memnun değiller ama Soylu ve tanınmış bir aileden gelmiyor <gülüyor> Herhalde ondan e, Kan değiştirmesi gereken bir aile varsa O da biziz Anne. Ama hiç olmazsa Bu işe başladık sayılır Cennile sevgilisi Madlenle kovboy İyi iyi Müzik Evet yemeğimiz bitti Artık baklıyı ağzından çıkarabilirsin Dün gece Emore hakkında can sıkıcı şeyler duydum anne Ne gibi? Ee, hangi konuda? Çok çok kötü durumdaymış diyorlar Para konusunda Anlayamadım ve çok şaştım Özellikle Emore'nin bu duruma düşeceği hiç aklıma gelmez Asıl ondan umulurdu Her şeyi bildiğini sanan kendini beğenmiş putala Harika bir eşek e, sorun neymiş tanrı aşkına? On yıldan beri çok çok para kaybetmiş. Evet evet bunu biliyorum. Son zamanlarda kumar oynayarak kaybını kazanmak istemiş. Evet sonra. Ama kendi parasıyla değil. Başkasının seretleri ve parasıyla oynamış. Bunların bir kısmı kendi firmasının. Bir kısmı da müşterilerininmiş. Bunu nereden duydun? Hakim Everti söyledi Dün bana çaya gelmişti Hakim Everti e Dedi kutucu değildir ama e Neden doğrudan <gülüyor> gelip bana açmamış Durumu tüm ayrıntılarıyla Bilmediği için elinde deliller olmazsa İnanmayacağımızdan korkuyor Belki de belki de Yine de inanmıyorum Ne olursa olsun Bundan hiç kimseye söz etmek yok. <gülüyor> elbette anne elbette. Yenimin kocası hakkında söylemekten hoşlanacağı bir şey değil bu. <gülüyor> ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey. Emory bu işin altından sıyrılmaya bakmalı. Belki de aslında o kadar önemli değildir. <gülüyor> Elvist. Eyvah, öldü galiba Alice, Alice Hasta mısın, hasta mısın Alice Yok Hayır Hayır Yalnız Bir, bir taksi çağırsanız da Evime Aa. Evime gitsinler Sarhoşsun sen, sarhoşsun Taylor, Taylor. Buyurun efendim H Hemen bir taksi çağırın <Gülüyor> Emre dersin. Siz de, siz de bir etle gidin misiniz sendersiniz. Derhal madem. Yok, onun gelmesine gerek yok. Saçmalama, saçmalama. O kadar ikaz etmeme karşın iyice sarhoş oldun yine. Hadi at, çabuk ol. Gayret et biraz. Teşekkürler Meti. Sen gidebilirsin. İyi geceler Dolandırıcı emor ya ve bilmişliğine Fakan da onu bir şey sanır Torunumla evlendiğinde bile Bize lütuf yapıyormuş gibiydi Ne yazık ki Jane'in babası Eğer Jane'in mutluluğu Olmasa ortada Güler geçerdin. ...mayor da çok kanunsuz işler yapmıştı... ...ama böyle pis işler değil... ...onda... ...onda bir büyüklük... ...bir kendine güven vardı... ...mayor... ...işte sonunda New York'ta... ...ve otel odamız değil Suzy... ...her şey ne büyük... <gülüyor> mutlu musun küçük serçem Evet çok Sen küçük bir serçesin Bu eski model elbiselerin içinde garip renkli küçük bir serçeye benziyorsun Ama yarın bir cennet kuşu olacaksın Paltolarımızı çıkaracak mıyız <gülüyor> Elbette elbette Gel gel gel yanıma otur Korkma canım yaklaşsana Benim küçük serçem Bütün dünyayı edeceğiz. Her şey bizim olacak Evet. Benim güzel serçem Mutluyum mutlu ben bir hiçim sen de öyle Ama bir gün önemli kişiler olacağız Neden susuyorsun? Korkuyor musun benden? Hayır <gülüyor> Ama nikahımız kıyılırken korktuğunu hissettim O zaman evet Ama şimdi <gülüyor> Sevgili küçük Serçem Seni seviyorum Otelde ilk gördüğümden beri Bu saf pırıl pırıl güzelliğin <gülüyor> Susayım sevgilim Seni seviyorum Ben de ben de seni seviyorum. Nasıl? Dün akşamki yemeği beğendin mi? <gülüyor> evet Çok değişik ve lezzetli şeylerdi O yemeği ve dün geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım <gülüyor> Major. Küçük Serçem Bak yarına kadar aşağıya inmeyeceğiz hı hı. Seni bir cennet kuşu kılığına sokmadan inmeyeceğiz Evet Şimdi böyle baş başa kalmak daha iyi değil mi? Evet Mayvar seni seviyorum hep, hep baş başa kalalım Seni mutlu edebiliyor muyum? Çok. Her zaman her zaman çok mutlu olacağız Suzy ah. Kim olabilir? Seninle tanışmayı çok isteyen biri Şimdi göreceksin Evet mademoiselle Aspasia Conti Karım Suzy Perkinton. Yakın dostum olan Mayor Perkinton'un karısını tanıdığım için çok mutluyum. Ben de Matmazel Conti. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Sonra Matmazel Conti ile Madame D'Etébe'ye gidip elbiseler seçeceksiniz. O bu konuda çok sevklidir. Evet, görüyorum. Siz adeta bir sanat eseri gibisiniz Matmazel Conti. Bana Aspasia diyebilirsiniz. Teşekkür ederim Suzy. siz de çok çok güzelsiniz. Size dostum Mrs. Perkington'u getirdim madem. Mayor'un karısı. Ona her neye ihtiyacı varsa hazırlamanızı istiyorum. Memnuniyetle. Hmm, Durun bakayım şöyle. Ne diyorsunuz? Ufak tefek, güzel bir kadın. Vücudu bir blok gibi. Gözleri, saçları, teni çok güzel. Onun üzerinde çok iş görebiliriz. Ben de öyle düşündüm. ...bize mükemmel reklam olur. Çünkü her yere girip çıkacak... ...daima göz önünde olacak. Mayor her şeyi elde etmek... ...her çevreye girmek hevesinde. Ne pahasına olursa olsun amacına ulaşmak ister bilirsin. Kanunu falan tanımaz. Önce planlayalım ve onu New York'a yakışır... ...bir şekilde giydirmeye çalışalım. <Gülüyor> Bütün yeni modeller bunlar mı? Evet ama onun için yeni modeller de yaratabiliriz. Ay, ne kadar güzel şeyler. Şu... Şu ve şunlar bizim için ayrılsın Ama şimdi. Ama fiyatlarını sormuyoruz O işi bana bırakın Eşiniz bana tam yetki verdi Şu tuvaletin göğsü fazla çıktı, değil mi? Buna üzülmeyin canım Harika göğüsleriniz var Bu utanılacak bir şey değil ki Ama bu kadar şey çok fazla e Şimdilik 3 balo elbisesi 4 kostüm 2 sokak kıyafeti Pelerinler, manşonlar bir de kürk manto ısmarlayalım. Ölçülerinizi alalım siz Perkinson. Ee, daha sonra başka şeyler de ısmarlayacağız tabii. Ee, şimdi gelelim hemen gerekli olan kıyafetlere. Küçük Serçem güzel elbiseler aldınız mı? <gülüyor> evet paketlere baksana. Bir gün güzel şey de ısmarladık. <gülüyor> Yorulmuş gibisin. Eh, Matmazel Conti'yi nasıl buldun? Ondan hoşlandın mı? Evet, çok iyi bir kadın. Ona hayran oldum ve çok sevdim. Çok akıllıdır. Onu dinleyecek olursan kusursuz giyinir, mükemmel bir kadın olursun. Korkulacak bir şey kalmaz. Merak ediyorum kim olduğunu. şey, onu nasıl tanıdın? Sana Fransızca dersi verecek ve gerekli bazı şeyleri öğretecek. Birlikte çok ilerleyeceğiz küçük serçem. Mümkün olduğu kadar çok. Dünya bizim olacak. Ah, şey o küçük kutu nedir? Onu aldığımızı hatırlamıyorum. <gülüyor> Evet parlak taşlı küçük beyaz bir güvercin Ne olacak bu? <gülüyor> Saçına takacaksın küçük serçem <gülüyor> Seni bir güvercine benzetmekle madame de töbe cidden akıllılık etmiş Ay ya. Şimdi bunları üzerinde görmek isterim Bu gece aşağıda yemek yiyeceğiz Sonra belki de Delmonica'ya gideriz <gülüyor> O ne? Ay, ne yapıyorsun? Oo, <gülüyor> inci Nasıl? bir gerdanlık bu <gülüyor> Güzel boynun için basit bir armağan küçük serçem seni çok seviyorum. Hayatımda bir kadını bu kadar çok sevebileceğimi hiç tahmin edemezdim. <gülüyor> mayor, teşekkür ederim. Çok, çok çok çok teşekkür ederim. Dün gece eğlendin mi küçük? Ah, Ama şaşkınım mayor. Bütün bu olağanüstü şeylere beni birden atma şey, Bırak da aşıyı <gülüyor> Sen beni tanımıyorsun Yarım ve yavaş işleri sevmem Her şeyi birden yapmak isterim Harika lokantalar, Fransız operası Tanıştığımız yığınla insan Bak Suzy bugün öğle yemeğine Miss Livingston gelecek Sana ondan söz etmeliyim O kim? <gülüyor> ben çok zengin bir adamım küçük serçem Bunu tahmin etmiştim mayor Daha da zengin olmak niyetindeyim Ama para her şey demek değildir Ben daha çoğunu istiyorum Para her şeyi satın alır ama satın alamadıkları da vardır Örneğin saygınlık Bazen beni şaşırtıyorsun Ben kendimi idare edebilirim erkeğim ama senin her şeye sahip olmanı istiyorum New York'ta yaşamak zordur savaşmamız gerekir Ben buna alışkınım ama senin için hayatın kolay ve huzurlu geçmesini istiyorum Anlayabiliyor musun? Anladım, Bunun için başım. bana yardım etmen gerekir Ben tek başıma yapamam Her istediğini yapacağım ben. Şimdi gelelim Miss Livingston'a O fakir düşmüş soylu bir hanımefendidir New York yüksek sosyetesindeki önemli kişilerin hemen hepsiyle akrabadır Yoksul bir akraba evet. Mahzun elemli bir kadın hiç evlenmemiş. Seni belki de sıkar diye korkuyorum ama sana çok şey öğretebilir Hatta bana bile bizi o çevreye sokabilir Evet her ikimizi de e, Gerçekten ben hiçbir şey bilmiyorum Mayur Dün gece kaç kez ölecek kadar utandığımı ve şaşırdığımı hissettim Fevkaladeydin fevkalade Tam gerektiği gibi hareket ettin Batıdan ne biçim bir şeyi getirdiğimi merak ediyorlardı Şimdi bir güvercin getirdiğimi anladılar Beyaz Masum bir güvercin Ama öğrenecek çok şey var daha Topluluklardaki davranışlar Herkesle ilgilenmek insan seçmek falan Anladım. Biz bir serüvene atılıyoruz Serçem Savaşmamız gerekecek Birleşirsek başarırız Çünkü ikimiz de akıllıyız Bu şehirdeki insanların %98'inden daha akıllı ve kurnaz Biz her şey olacağız Mr. ve Mrs. Parkington dağın zirvesine tırmanacaklar Anlıyor musun beni? Evet sanırım Suzy Yalnız mı döndün <gülüyor> Miss Livingston nerede Evine gitti Babasının çarşı saatiymiş Hiçbir zaman o saatte onu yalnız bırakmazmış ya, Onu sevdin mi Acıdım galiba 33 yaşında ama 43 gösteriyor Elbiseleri eski Yüzü solgun kederli Onu benimle arkadaşlık etmesi için Parayla tuttun değil mi mayor? Şimdi ona ihtiyacın var Suzy Onunla arkadaşlık etmeye çalışacağım Yemekten sonra ne yaptınız Çarşıyı dolaştık bana gerekli şeyleri alırken Ona da birkaç armağan aldım Hı. Çok mutlu oldum Matmazel Aspasya Conti gibi değil Aspasya'ya hayranım Seviyorum onu Oysa heriyete yalnızca acıyorum Mayor <gülüyor> Arada birbirini eğlendiriyor New York'un ünlü kişilerini anlatıyor Yarın geldiğinde de Başka gülünç öyküler anlatacak İyi iyi çok iyi Mayor Bir gün bizim de bir evimiz olacak mı Elbette küçük Serçem Ben iyi dostlar edinmek istiyorum Onları evime çağırmak Arkadaşlık etmek Elbette küçük Serçem Arkadaşlar edineceksin Her şeyin bir zamanı var <gülüyor> Sana sürpriz yapmak istiyordum ama şimdi söyleyeceğim Bir evin olacak 34. sokakta büyük muhteşem bir ev Tam 5. caddenin sonunda Onu satın aldım şimdi baştan döşetiyorum ah, Ama ben de yardım etseydim mayor Hemen hemen bitti gibi Allah <gülüyor> Üzülme, çok güzel bir ev. New York'ta işi yok. Artık bitmek üzere. Sürprizi bozmayalım ve biraz daha bekleyelim, olur mu? Peki... Sanki. Üzülme ayin bitti zaten kalkıyoruz Hemen gidelim Aa, Sana Rahip Bercher'da tanıtayım Suzy Mrs. Berkington Sizinle tanışmak benim için onur vericim adam Mayor bana sizden çok söz etti Tanıştığımıza memnun oldum Sizi aramızda görmekte mutluyuz Sanjun'u kendi eviniz gibi kabul edeceğinizi umarım Eşim de dün bana sizi ziyaret edeceğini söylüyordu Sanırım öbür gün size gelecekmiş Mr. Burchard ile birlikte iş yapıyoruz Suzy Şimdilik izninizde efendim Yine görüşeceğiz Bana böyle bir ortaktan hiç söz etmemiştin Ortağım değil ki Yalnızca güç durumdan sıyrılması için ona yardım ettim Ve biraz da para kazandırdım o kadar Aynı beğendin mi? Çok uzun sürdü de çok soğuk Artık soğuk olmayacak Onu ısıtmak için gerekli her şeyi satın aldım Mr. Birchard'dan hoşlandın mı? Hayır. Neden? Bilmem. Hoşuma gitmedi. Benim düşündüğüm rahip tipi değil. Dürüst olduğunu sanmıyor. Onun çok yükselicini tahmin ediyorum. İleride mutlak bir metropolit olacak. Ona hiçbir kuvvet engel olamaz. Ne istediğini ve amacına varmak için gereken tüm yolları iyi biliyor. Susi, Susi. Miss Livingston'e ne yaptın Tanrı aşkına Baya değişti kadın Daha şık daha neşeli oldu değil mi Evet onu değiştirdim. E, bunda ona bağladığın maaşın rolü olsa gerek hı? Ama New York'un tüm ünlülerini onun sayesinde öğrendim Mayor çok eğlenceli Bugün neler yaptınız Oo, Sevgili babasından söz etti yine onun için hayatta evlenebileceği tek talibinin nasıl reddettiğini gözyaşlarıyla anlattı. Oysa son günlerde çok müsrif ve şuh görünüyor. Ay, evet, <gülüyor> alay etmem <Major>. ayor. <gülüyor> alay etmiyorum. Ama mutlaka ona bir şeyler yaptım. Güzel olduğunu biliyorum ama şimdi çok akıllı olduğunu da anlıyorum Suzi. Kendimi akıllı bulmuyorum Mayor. Yalnızca insanları seviyorum ve yüreğimde hiç kötülük yok. Gelirken rahibin karısıyla karşılaştım Seni görmeye geldiğini söyledi Nasıl buldun onu Ay Korkunç üstelik bu kadarla da kalmayıp Çarşamba günü beni evlerindeki dikiş toplantısına çağırdı Kilisenin ağır bir borcu var Birçuk spekülasyon yaparak emlak satın aldı Mayor da çok cömert Ondan bize yaklaşıyor Kilisenin böyle idare edilmesi ne kötü Modaya ve zamana uygun <gülüyor> Dikiş toplantısına gidecek misin Hayır istemiyorum Mutlaka gitmelisin Serçem. Sen istiyorsan peki Her yatıda al beraber gidin Orada herkesi tanır 3 gün sonra sürprizimi göreceksin Ev hazır pazartesi günü ah <gülüyor> Çok sevindim olur. Ben erkenden gelirim çay vakti gider evimizi görürüz Giderken bir yığında çiçek alırız Seni içeriye kucağımda taşıyacağım <gülüyor> Hoş geldiniz madam. yoruldunuz mu? Oh, oh, yorgun mu görünüyorum? Meti? Hayır tam aksine <gülüyor> Çiçekçi de öyle dedi hmm, Bu adam beni kımıldayamayacak kadar düşkün bir ihtiyar sanıyor galiba Yok canım <gülüyor> Laf aramıza Metin Şoförle çiçekçi beraberce çiçekleri arabaya yerleştirirlerken Onların arasında kendimi bir ölüye benzettim İçin için güldüm Ah, onlara belli etmedim tabii. Tanrı korusun madam. Beni bırak da, sen de ihtiyarlıyorsun Meti. Bu kadar şişmanlamanın sonu budur işte. Eh, sen benden çok yaşamazsın. Ah tabii bencillik ediyorum. En sadık dostumu kaybedersem ne yaparım? <gülüyor> başver bunları başver. Ah, oh, ne güzel bir gün değil mi? Evet bak, ya. Bak bir sürü çiçek aldım. Aa. Mevsimin ilk mimozaları da var. Onları yerleştirme ve yardım eder misin? Tabi. Ah, mimozalara verilen paraya yazık çabucak soluyorlar. Ama yaşadıkları sürece de gönül açıyorlar. <gülüyor> Her iyi karşılamak için evin neşeli eli ve ferah olmasını istiyorum. <gülüyor> 40 yıl önce bile ondan hoşlanmazdınız. Çapkın uçarı ha. güvenilmez bir adam Lord Haxton. <gülüyor> Nora olayında bana yaptığı iyiliği hiç unutmadım. Ah, hem artık çok yaşlı ve tehlikesiz. Mr. Amorestil hem telefon etti madem, eğer bir engel yoksa. Yemekten sonra çok önemli bir sorun için sizi görmeye gelecekmiş Peki Taylor Siz de telefon edip saat sekizde gelmesini söyleyin Ne o Neş neşeniz kaçtı birden Hiç meti hiç hiç gel gel Gel biz yalnızca çiçeklerimizle uğraşalım <gülüyor> <gülüyor> bak, bak ne kadar güzel ve taze ya, ya. <gülüyor> New York'taki ilk evimi de böyle çiçeklerle doldurmak istemiştim Mayorum bana sürpriz olarak hazırladığı evimizi düşünüyorum da. Madam Döte benin yeni modellerine bayıldım. ay e e evet öyle. Ama orada hiç konuşmadınız. Yorgun musunuz bugün? Eh, bir şey değil Suzi geçer. Ya. Ah. Bugün bir şey var sizde Bir fincan çay içmek için odanıza gelebilir miyim Suzi? Tabi Zaten sizi bir şey içmeden bırakır mıyım hiç Yalnız size söyleyeceklerimi bitirinceye kadar çay ısmarlamayın Kimse gelip bizi rahatsız etmesin <gülüyor> Öyle istiyorsanız tabi Buyurun Ceketinizi alayım da rahat edin Hayır vazgeçtim fazla oturmayacağım Sözlerimi bitirir bitirmez gideceğim. Ama hani çay içecektik. Vazgeçtim Suzi. Söyleyeceklerimi söyleyip hemen gitmeliyim. Bir daha gelmeyeceğim. Artık size veda edeceğim. Hayır. Ama neden? Ben ben bir şey mi yaptım? Sizi hiçbir şey yapmadınız. Benim eskiden yaptığım bir şey bunun nedeni. Aslında ben de sizden ayrılmak istemiyorum. Ama öyleyse neden gidiyorsunuz? Neden? Of, bunu size anlatmak ne kadar? <gülüyor> Öyle bir şey yapamazsınız Aspasi. Biz iki iyi arkadaşız dostuz. Bu önemsiz değersiz bir neden de olabilir. Üç gündür kendimle savaşıyorum. Birinin kötülüğü yüzünden sizden ayrılmak zorundayım. Beni tehdit eden bir kadının yüzünden. Ama bunun bizim değilgisin he. Bizimle. <gülüyor> Bizimle çok ilgisi Aa, var Durun beni öpmeyin bana dokunmayın Hayır Azpasi gitmeyeceksiniz Hayır bakın, bakın yalvarıyorum size Hiç olmazsa sorunun ne olduğunu anlatın bana O zaman ne yapmanız gerektiğini ben size söylerim Peki Peki öyleyse söyleyeceğim Kendinizi sıkmayın böyle Sizi dinliyorum Sorun şu Bir zamanlar Kocanızın metresiydim Bir kadın ...benden nefret eden bir aktrist... ...ona istediği parayı vermeyecek olursam... ...her şeyi size anlatacağını söyledi. Oysa şimdi aramızda hiçbir şey yok. Zaten çoktan bitmişti, yemin ederim. Birbirine saygılı iki arkadaşız şimdi. Hepsi bu. Oh, artık gitmeliyim. Hayır, hayır gitmeyin. Gitmeyin aspesi. Bir daha bundan hiç söz etmeyeceğim. Hiç olmamış gibi. Artık aranızda bir şey olmadığını söylüyorsunuz. Size inanıyorum. Geçmişin hiç önemi yok. Yeter ki benden ayrılmayın. Suzi, söz veriyorum, bir daha hiç bu konuyu açmayacağım. Sanki hiç olmamış gibi. Suzi, siz pekala bir kadınsınız. Çok akıllısınız. Bir, bir salon kadınısınız Mantıklı, olgunuzeki. <gülüyor> Mayorun istediği gibi oluyorum. Ne <gülüyor> senize? Şimdi sizi öpmek istiyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> çok neşeli görünüyorsun Aspasiyi davet ettim O da bizimle birlikte yeni eve gelecek şimdi Merakından ölüyor Ama seni içeriye kucağımda taşıyacaktım ya Çiçekçiye mimozalar ısmarlamayı unutmadın umarım Ah mayor Kafam çok karışıktı Çiçekleri tamamen unuttum Neyse sonra yaparız bunları Aspasi mutlaka benimle birlikte görmeli evi <gülüyor> İyi fikir Matmazel Conti bana ev konusunda bazı uyarılarda bulunmuştu. Şimdi o fikirlerden nasıl yararlandığımı görünce memnun olacak. Doğru. Hadi öyle seneye duruyoruz, gidelim. Yeni bir çift at iniyorum. Dışarıda bekliyorlar. Fazla bekletmeye gelmez. <gülüyor> mayor, mayor. Öyle heyecanlıyım ki eminim çok güzel bir yuva hazırladım bize. Sen de öyle düşünmüyor musun Aspasi? Evet, bundan eminim. Daldınız yine hmm. ah. Evet İlk evimizi düşünmüştüm Oraya mimozalarla Ve mayorun kucağında girecektim Kısmet olmamıştı <gülüyor> Ben de Jane'i düşünüyorsunuz sanmıştım ha, ha, Onu nasıl sevdiğimi bilirsin Mati. Ama bugünlerde ondan çok Babası Emory'yi düşünmek zorundayım sanırım Dolandırıcı Müflis adamı bunun bu durumu Jane'in mutluluğunu bozmamalı. Yo, yo, yo. Buna isim veremem. Merak ediyorum mu? Ee, acaba Jane neden kız kardeşi ve eniştesiyle tanıştı mı? Onları sevdi mi? <gülüyor> bu günlerde gelir ve bana anlatır sanıyorum Meti. Kaç gündür hep sormak istiyorum Net. Büyük ninemi nasıl buldun? E, Dikkati değer yaşlı bir hanımefendi Çok neşeli Sevimli hala da alımlı Bana karşı çok nazik davrandı. Onu beğenmeni isterim Çünkü ben onu çok severim net. Ailede herkesten çok Hatta annemden de çok Büyük dinem harika bir ömür geçirmiş Zaman zaman bana bazı anılarını anlatır Onu kandırıp da anlattırabilirsen Sihrine kapılırsın Değişik ülkelerde ve çevrelerde yaşamış biz böyle fırsatları asla bulamayız Ben o fikirde değilim sevgilim Dünya henüz o kadar değişmedi Ama onun neler geçirdiğini bir bilsen <Gülüyor> Belki de haklısın Jane. Bilmiyorum Peki ya sen ablamla eniştemi nasıl buldun Onları sevdin mi ah, Hem de çok sevdim Ned Sıcakkanlı içten dürüst kişiler Seni çok seviyorlar Beni de hemen içlerine aldılar İçim ısındı Biliyor musun sen de hissetmişsindir ya benim ailemde cidden çekilmez olanlar çoktur of, Dert etme Jane Ben senin akrabalarında evlenmeyeceğim ki Senin ablam ve eniştenle birlikteyken insan mutlu oluyor Hayatı seviyor Tıpkı büyük annemli olduğum gibi Jane En yakınlarının bile bazı kötü durumları seni çok üzmemeli Her zaman kendini her türlü kötü sürprize hazırlamalısın canım ne gibi yani e, Ne demek istiyorsun Ned e, canım Hiç canım hiç Yalnız demek istiyorum ki Onların hiçbir kötü durumu Bizim evlenmemize engel olmamalı Mutluluğumuzu bozmamalı Unutma Benimle yepyeni tertemiz bir yaşama başlayacaksın sen e, Anlayamıyorum Ned Bunları neden söylüyorsun bana Hiç Bazen içime bir korku giriyor Her şey bozulacak sanıyorum Ceyn Diyorum ki gel Hemen yarın evlenelim Buradan uzak bir yere kaçalım ve evlenelim Eğer gerekirse Başka çare kalmazsa Bunu yaparız tabi Neden hemen yapmıyoruz bunu Onları ikna edebileceğimi sanıyorum Ned Şimdi beklemeliyiz Annem hatta büyük ninem düğün ister Ailede öyle usulsüz şeyler oldu ki Artık bıktılar Üstelik annem kurallara çok bağlıdır Sen de istiyor musun bunu Bilmem galiba istiyorum İnsan hayatında bir kez evlenir Jane ne kadar isterdim Her şey böylesine güzelken Seninle hemen Neyse Ned bir şey var senin dilin ucunda Ama söylemiyorsun Yok bir şey yok yok yok Jane Bak evinize geldik Artık gitmeliyim Ama senin canın bir şeye sıkılıyor Nen var Hiçbir şey dedim ya Yalnızca yorgun ve uykusuzum Tabi her zamanki gibi Öpeyim seni İyi geceler ah, Sen misin Jane? Evet Çok geç geliyorsun Saat bir olmadı daha Onun önemi yok Kiminle beraberdin Netle tabi Kaç gecedir hep onunlasın Kız kardeşiyle eniştesi burdalardı South Bend'den gelmişler <gülüyor> Ne biçim şeyler Çok hoş insanlar Onları seviyorum Anne biraz olsun zamana uymanı isterdim Bütün da değişmeye çalışıyorlar Büyük ninem sizden çok daha açık fikirli Biliyorum canım Büyük Ninen daima her konuda mükemmeldir Çok sinirlisin anne Neden bir uyku ilacı almıyorsun Yok yok sağ ol Ailede bunun çok zararını gördük yeter ee, Odana gidip uyumaya çalışsan Bu odayı yatak odası yapacağım Jane Yalnız olursam daha iyi uyurum Baban rahatsız uyuyor ve horluyor İyi olur çok daha uygarca Ne demek istiyorsun hiç, yani yıllardır zaten ayrısınız diye söyledim Yani manen Sana bir fincan ılık süt veya başka bir şey getireyim mi anne? Hayır, hayır, hiçbir şey istemiyorum Öyleyse ben yatayım Bir dakika Jane, oturur musun? Peki Netle aranızdaki ilişkinin derecesini anlamak istiyorum Hep onunlasın, bu yüzden yakınlarını, arkadaşlarını ihmal ediyorsun Evet, öyle onu çok mu seviyorsun? Evet çok Ciddi bir ilişki mi bu? Evet Aranızda başka bir şey yok mu? <gülüyor> Bugünkü gençler çok garipti Hayır senin kastettiğin gibi bir şey yok anne Sanki yüz yaşındaymışsın gibi konuşuyorsun ah, Gerçekten kendimi öyle yaşlı hissediyorum ki Onunla evlenmek istiyorum anne Emin misin? Belki Gelgeç bir hevestir Duygularımdan tamamen eminim Babanın da benim de çok üzüleceğimizi biliyorsun tabi Ortada üzülecek bir durum göremiyorum ben Her şeyin mükemmel farkındasın Jane Senin için önemli olmasa da Babam ve ben senin kendi çevremizden birisiyle evlenmeni istiyoruz Öyleyse çok yazık Düşünsene bütün arkadaş ve dostlarından ayrılacak Acayip bir yerde Garip insanların içinde yaşayacaksın Hayatın alt üst olacak Neyi Tam benim istediğim şey bu işte Henüz çocuksun Jane Sen de Jack gibi ileriyi göremiyorsun Kardeşim de ben de ileriyi görebiliyoruz anne Ama Jack Hala ne yapacağını bilemiyor Bu yaşam şekli onu züppe ve serseri yaptı Ama Ben ne yapacağımı biliyorum artık Dilerim Jack de kurtarır kendini Jane herkesin dünyada sahip olmak için Can attığı şeylerin hepsine sahipsiniz Sen şimdi bunları tepip geçiyorsun Anne Evlendiğiniz zaman Babamı seviyor muydun Elbette Ama Seviyordum Ama bu pek uygun bir birleşme değildi değil mi Büyük bir şanstı Herkes babanı Parlak bir kısmet sayıyordu Hakları da vardı Parlak kısmet Evet evet öyle dedim Kendini aldatma kızım İnsan yaşadıkça bunun anlamını kavrar Bak Jane Senden bir şey isteyeceğim Acele etme Bekle Bakarsın daha iyi biri Zaten Zaten de Red'in niyeti ciddi olsaydı gelir bizimle konuşurdu değil mi? O istedi ama ben bırakmadım Onun küçük düşmesini istemedim bu sert sözler ne kastettiğini lütfen söyler misin? Ne sen ne babam neti anlayamazsınız da ondan. Çok iyi. Hatta fazlasıyla iyi anlıyorum. O bozguncu anarşistin biri. Babam ve baban gibilerin tüm ömürlerini harcayarak kurdukları her şeyi yıkmak isteyenlerden biri. Görüyorsun ya anne. Anlaşmamıza imkan yok. Eğer kararınız kesinse... Of, çevreye karşı zorunluyuz İstemeden de olsa size yardım ederiz Mükemmel bir düğün yapar Güler yüz göstermeye çalışırız ne yapalım Düğün için hiç üzülmeyin Güler yüz içinde kendinizi zorlamanıza gerek yok Bu konudaki düşüncelerinize de Önem vermiyoruz Jane, Yalnız bu çok süslü ruhsuz Kasvetli evden kurtulmaktan başka bir düşüncem yok Jane, Jane. Sevgilim Net. Bir treniyle acele Washington'a gidiyorum Çok kalacak mısın değil Bilmiyorum süresi belli olunca sana haber veririm canım Neden gidiyorsun Şey Beni oraya terfi edeceğim için yolluyorlar oh, net. ne iyi İleride belki de New York'tan ayrılmak zorunda kalacağım San Francisco Ya da Chicago'ya gitsem üzülür müsün yani, yani Benimle oraya gelir misin Tabi bu harika bir şey olur ama belki o zaman büyük bir düğün fikrinden vazgeçmen gerekir, Cenk. Vazgeçtim bile, uğrumda değil artık. Peki öyleyse, kendine iyi bak canım. Sen de sevgilim, yolun açık olsun. Hoşçakal. Tanrım, yalvarırım. Netle birlikte uzakta yaşayalım. Bir engel çıkmasın birleşmemize. Ne olur tarım yalvarırım. Hoş geldiniz Mrs. Stilham ee, Mrs. Perkinton yalnız mı Taylor? Hayır İçeride büyük amcanız Henry Perkinton Lord Harry Hexton var Öyleyse dönsen daha iyi olacak galiba ee, Büyükannemle Yalnız konuşmak istiyordum Hayır Miss Stilham Doğru olmaz Mrs. Perkinton çok üzülür sonra Eminim sizi Lord Hexton da tekrar Görmek ister Sonra amcanız bugün çok sakin. Öylese geldiğime haber verin. Beni bugün beklemiyordu. Oho, Jane, Jane, ne kadar sevindim geldiğine. Az önce eve telefon ettim. Nereye gittiğini bilmiyorlardı. Harry özel bir görev dolayısıyla burada bulunuyor. Noah ilk de seni pek az görebildi. Yakında gidecek. Ha, e, merhaba Lord Axton. E, Merhaba Harry amca. Hoş geldiniz Jane. Sizi yine gördüğüme sevindim. Size öpeyim, Hanamce. <Gülüyor> genç kızları öpmeye de bayılırım anne. <Gülüyor> Kendimi hiç böyle genç hissetmemiştim. <Gülüyor> genç olduğunuz muhakkak. <Gülüyor> ee, ne diyorduk az önce? Ha, İngilizlerin alışkanlıklarından söz ediyorduk değil mi? <Gülüyor> Öyle. <Gülüyor> Dediğim gibi, topraklarım çok. Gerçi pek bereketli sayılmaz ama çok iyi ürün alırım. Bütün sorun şu İngilizlerin dediği gibi <gülüyor> Görüyor musun Jane Bir saattir bu konferansı dinliyoruz <gülüyor> Yine de severim Harry Hatırlıyorum da bir bahçıvanın kızını aldı diye Nasıl kıyameti koparmıştı Onu zor yatıştırmıştım Anlatmıştınız ne kadar gülmüştük <gülüyor> Ama o haklı mayor haksız çıktı Mayor'un çocukları için planladığı parlak evliliklerin sonuçlarına baksana Oo, Vakit epey ilerlemiş Ben artık gitsem Mrs. Perking'tim ee, Sizin sıkmadım değil mi? Jane seninle ilgilenemedik ee, Neler yapıyorsun bakalım Kayınbiraderiniz çok dinç ve güçlü görünüyor Onda mayoru andıran bir hava var <Gülüyor> Gerçekten de öyle oh, Hemen kalkıyor musunuz Harry? Neden? Bu akşam Washington'a ve oradan da İngiltere'ye gideceğim Geç bile kaldım izninizle Güle güle güle Sizi tanıdığıma çok sevindim Ben de e Sizi genç ve güzelliği tekrar gördüğüme de tabii <gülüyor> Güle güle efendim Yolunuz açık olsun Tekrar görüşeceğiz Gelecek Noel tekrar görüşmeyi dilerim Her zaman olağanüstü bir kadındınız Hala da öylesiniz <gülüyor> Teşekkür ederim ya, Hatırlıyor musunuz çok çok yıllar önce Nora oğluyinde bana yaptığınız iyiliği Bunu asla unutmadım ben Bende Şimdilik hoşça kalın, Mrs. Perkington Ben de gitsem artık Ceyl ile konuşacaklarınız vardır Aa, Düzelir düzelmez sizi görmeye geleceğim Henry Bunda geç bile kaldınız Mayor öldüğünden beri hiç gelmediniz çiftliğe Aa, Sahi mi? O kadar çok mu oldu? Gelirken Ceyli de beraber getirinler. <gülüyor> çok <he>? isterim tabii <gülüyor> Güle güle Henry Geldiniz ve beni çok sevindirdiniz sağ olun Henry amcayı çoktandır görmüyordum Böyle olduğunu bilmezdim Annem hep onun kaçığın biri olduğunu söyler <Gülüyor> Annen onun beziyetlerini göremez canım Mr. hem telefon etti madem Saat tam sekizde gelecekmiş Babam mı? Size geliyor ha? İyi ama neden? Ben yemeğe kalmayayım öyleyse Hayır hayır Jane. Yemeğe kal Erkenden yeriz istersen hemen gidersin Sizi ne konuşmak istiyordum Dün gece annemle tartıştık Öyle üzgünüm ki ikisiyle de bir türlü anlaşamıyorum ya otur öyleyse dertleşelim Çocuk hiçbir şey bilmiyor da Gerçeği ona kim anlatacak? Ben? Bu benden başka kim alır ki? Zavallı yavrum Hoş geldiniz Emory hmm, İyice içmiş eh, Kahvemi şimdi içtim eh. Size bir fincan içer miydiniz? Hayır teşekkür ederim Bugün öğleden sonra Jane geldi Henry de buradaydı eh, O kaçık mı? Ya ya. Henry'e kaçık denemez Hayatının sonunu birçoğumuzdan iyi getirdi Noel gecesinden beri Jane'i görmedim hiç evde oturmuyor Geç yatıyor çok geç kalkıyor Ama çok sağlıklı ve çok mutlu görünüyor oh, ee... Dikkat edin Emory <gülüyor> dikkat edin. Oh, Emory ne yaptınız Nasıl oldu anlayamadım Koluma takıldı özür dilerim Bu olayı Daha önce de yaşamıştım Mayor, ne yaptın Onlardan bunun acısını çıkarmazsam Tanrı cezamı versin Bunu yanlarına bırakmayacağım Mayur Suzu bu gece yeteri kadar üzüldü zaten O güzelim bibloyu duvara fırlatmakla ne geçti elinize Biraz da Suzu'yı düşünmeniz gerekirdi Üzgünüm küçük serşem Beni bağışla Yarın sana on istersen elli biblo alırım Yalnız ağlama Sana öfkelenmiş değilim Çok kabasınız. Onu yatırsak daha iyi olur Bu saatten sonra kimse gelmez artık Dinlenmeye ihtiyacı var Gel, gel küçük Serçem Artık balo salonunda durmak zorunda değilsin Hadi yatak odasına götüreyim seni Bunu bana ödeyecekler küçük Serçem Ödeyecekler Mayor böyle düşünme ne olur Önemi yok Gerçekten hiç önemi yok Ben bunun için anlamıyorum yemin ederim Yalnız çok yorgun Şimdi yatırayım seni Hey Teresa, Buraya gel Madamın hemen yatağa girmesine yardımcı ol Mutfaktan bir fincan da sıcak süt getir Dur dur dur Önce gidip çocuklara bakayım uyumuşlar mı Alice de Herbert mi Odalarından hiç ses gelmediğine göre çoktan uyumuşlardır e sen nereye gidiyorsun peki? Aşağıya tabii Mrs. Ogden'a gitmeden önce konuşacaklarımız var. Hayır, yalvarırım. Hepsi cezalarını bulacaklar. Sen bu işe karışma Suzi. Şimdi nasılsın Suzi? Daha iyi. Doktor artık kalkabileceğimi söylüyor. <Gülüyor> Bebeğini düşürmeni hepimiz çok üzüldük Hep şu uğursuz bala yüzünden oldu Üzülmeyin üzülmeyin Elisle Herbert var ya Dün gece ne oldu Aspasi? Yalvarırım anlat Önce Harriet'i eve yolladık tabi O böyle konuşmalara alışık değildir Sonra mayor ağzına geleni söyledi Siz Acton ne dedi O da hiddetinden köpürmüştü Bu hakaret ona da yapılmış sayılır çünkü seni himayesine aldı biliyorsun İyiliğin ve güzelliğinle onu etkiledin Kocanın da gücüne hayran Mrs. Octon'un ne kadar zengin ve nüfuzlu olduğunu biliyorsun Zaman zaman beni korkutacak kadar da ihtiraslı Ben New York sosyetesinin bu baloya planlı olarak gelmediğini söyledim Mrs. Octon kabul etmedi Ona göre ertesi gün sizin görüşülebilecek insanlar olmadığınızı söylemek için gelmemişler ya mayor ne dedi buna? Az konuşuyor çok düşünüyordu Seni ve kendini küçümsedikleri için Onları ömürleri boyu pişman edeceğini söyleyip isim listesi yapıyordu ha, Bu hakareti hazmedemez o Oysa keşke bilebilse Bu balo ve bu gösterişli konak Hiç önemli değil benim için Ben yalnızca sıcak bir yuva istemiştim Mayor ne dostluğu ne düşmanlığı unutacak adamdır Ile... Sen bu bebeği kaybedince Artık iyileşiyorum Aspasi Çok bitkin görünüyorsun Mayor deniz kenarında bir ev kiraladı Birkaç gün sonra da ve çocuklarla gidiyoruz Küçücük şirin bir evmiş Tam istediğim gibi Sen de gel Aspasi ne olur Hafta sonları mayor gelir sanırım Yalnız kalmamın için ben de e, Hafta içinde gelirim Suzi. Hele iki ay oldu ama iki gün gibi geçti Aspasi Ömrüm boyunca bu küçücük evde kalabilirim Aspasi Gazeteye çok da almışsın Hı -hı. Senin de ilgini çekti değil Evet O kadar zengin olan Bemont'un nasıl olup da iflasa girip intihar ettiğine hala akıl erdiremedi Aspasi Bu adamın da bizim davete gelmiyetini Ezretmeyenlerden biri olduğunu Düşünüyorsun değil mi o adamı sevmezdim Suze Kendini beğenmiş baya adamın biriydi. Ama ama yine de boş ver Suzey. Bak, en az uyumuş biri. <gülüyor> ne kadar sessiz ve uslu bir kız. Evet. Yalnızca uslu değil mi? Onun için üzülüyorum aspası. <gülüyor> Güzel değil. Üstelik anlamsız, sıkıcı bir çocuk. Sanki ondaki eksik olan bu şeyleri usluluğu ve terbiyesiyle örtmek istiyor. <gülüyor> Haklısın. Herbert'in güzelliği tatlılığı yanında Hep sönük kalıyor Herbert herkesin dikkatini çekiyor Alice gibi değil Umarım değişir Alice Neye baktın Bak Burada ne yazıyor New York'ta adeta bir iflas salgını Başlamış Aspasi tanrı aşkına Ne düşünüyorsun Kocanın ne yaman bir adam olduğunu düşünüyorum O Bonaparte gibi Büyük bir kumandan olabilirdi Ah, biri geliyor bu tarafa Oh Harriet evet. Sen nasıl oldu da gelebildin Zorunluydum Merhaba Aspasi Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Harriet seni hep bekledim ben e, Otursana Susi Aspasi Çok özel bir nedenle geldim Bu bir sır olarak kalmalı aramızda Önce söz verin bana Bu çok önemli Kimse duymamalı Tabi heriyet biz senin dostunuz Ne güzel bir ev Çimenlik deniz Evet heriyet ne var Size bir ricada bulunmaya geldim Bilere ait bir şey Dün gece bana geldi deli gibiydi Eğer ona yardım etmezsem Kendini öldüreceğini söyledi Aman tanrım Hayatının mayor Perkinton'a bağlı olduğunu söyledi nasıl olur? Para işlerine hiç aklım ermez Firması tehlikedeymiş. Onu ancak mayor kurtarabilirmiş Eski ve güvenilir bir firmadır. Size rica'ya gelmem için yalvardı. Kötü mü yaptı? Hayır, hayır, heriyet Sen bana çok yardım ettin. Ee, sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama... ...Mayor'a anlatacağım. Önce Mayor'a gitmiş. Ama o reddetmiş. Hiç zaman kalmadığını... ...ancak iki gün daha bekleyebileceğini söylemiş. Ee, Mayor yarın gelecek. Kuzenimle karısı balaya gelmediler. Biliyorum ama hiç suçları yok. Karısı o gece böbreklerinden sancılanmış... İnan doğru söylüyorlar Bal ile ilgisi yoktur eminim Mayor öyle bir insan değildir Onu anlatacağım Susi sen bir meleksin Beni ne kadar iyi karşıladın e, Bu gece burada kal Herriyet Hayır kalamam Beni bekliyorlar son trenle dönmeliyim e, Kastıydın çok sevinirdim Eğer zorunluysan aspaste son trenle dönecek Öyleyse onunla dönerim Seni ve mayoru ne kadar seviyorum Bilemezsin sizin sayenizde bulamam benim yaşamımız değişmiş. Biz biz bir şey yapmadık ki. Hadi her et. Alamayacak. Gelin, gelin bir yürüyüş yapalım. Sonra da birlikte çay içeriz. Hadi. Suzy Suzy neredesin Buradayım mayor Buraya gelir misin Ne var küçük serçem Ne oldu neden beni karşılamadın şey Bir şey oldu Aşağıya inip Seni karşılamak istediğim halde Bir türlü yapamadım Ne var ne oldu Üzüldüm dün heriyet geldi Bir iki saat kaldı Bana kuzeni bilerle diğerlerinin durumlarını anlattı Demek buraya hikaye anlatmaya geldi Hayır, he? hayır, hayır. Bunun için gelmedi. Senden bir ricası varmış. Yalvardı. Kuzenini iflasa sürüklememen için. Bu senin elindeymiş. Yoksa o da kendini öldürecekmiş. Bu neler kendini öldüremez. Onda o cesaret yoktur. Yapsa yapsa çatlayıncaya kadar içer. Mayor. Neden söz farkında mısın Suzi? Hayır. Yalnız duyduklarımı biliyorum. Sen bana hiçbir zaman hiçbir şey söylemezsin Mayor. Aptal değilim. Biraz aklım erer. Hatta sana yardım bile edebilirim bazen. Sana tek kırgınlığım da bu. Sanki aptalmışım gibi... ...beni hep iş hayatının dışında tuttun. Neler söylüyorsun sen? Verdiğimiz baloya gelmedikleri için birçok kimseyi... ...aileleriyle birlikte mahva sürükledin. Birinin de ölümüne neden oldun. Evet ama onların karıma ve bana hakaret etmeye ne hakları vardı? Üstelik bana bir evlat kaybettirdiler. Hayır, hayır. Doğru değil bu. O gün ben düşmüştüm. Ondan oldu. Sonra. Hepsi bu değil Senin anlayamadığın şeyler de var Onlar aynı insafsızlıkla beni mahvetmeye çalıştılar ama başaramadılar Çünkü yeterince akıllı ve güçlü değiller Birleştikleri halde yapamadılar Ama yapsalardı da kendimi öldürmezdim ben Yeniden işe atılır ve başarırdım Onlar yalnız benim değil memleketinde de düşmanıydılar Bir felakete katlanmak için o felaket kadar büyük olmak gerekir Suzy bu zengin ülkeyi idare edemeyecek kadar küçük cüceler onlar Major. Oysa ben ve benim gibi 9-10 kişi geleceği görüyor Biz deviz dev Onlar gibi mirasa konup bugünlere gelmedik Her şeyi kendimiz yaptık İşte bunun için onlar kaybolmaya mahkum Oh mayor şaşırtıyorsun beni Rastlantı bize iki işi birden gördürdü Suzy Bir taşla iki kuş vurduk çok üzüldüm Suzi. Beni sırf intikam almak için böyle bir şey yapacak kadar bayağı sandığın hayır, için Hayır hayır böyle düşünmedim İnan bana Bilmiyordum Şimdi artık yerimiz sağlam Bütün dünya bizim Evet Blair'e yardım edeceğim Her yetin hatrı için Ona bir daha tehlikeli olmayacak Ama onu rahat yaşatacak kadar bir para bırakacağım Teşekkür ederim Mayor Hemen Harriet'e bir telgraf çekeyim Ya Mrs. Ogden o da bu işin içinde miydi? Evet Bu ülkenin ne büyük ve zengin olduğunu anlayanlardan biri de o işte Ford gibi Heramon gibi Vanderbilt gibi Benim gibi Hatırlıyor musun o gece Onları uygarlaştıracağım diye yemin etmişti Bilirim aklına koyduğunu yapar o Şimdi beni anladın ve bağışladın değil mi küçük serçem? Ben seni seviyorum mayor Sonra Sana söylemem gereken bir şey daha var Evet Söyle. O kaza bize bir şey kaybettirmedi, Major. <gülüyor> Yakında bir çocuğumuz daha olacak. Bırakın, bırakın onları, <gülüyor> Mori. Baksanıza paramparça parça olmuş bir blo. Taylor sonra toplar onları ee, Çok üzgünüm büyük annem hani Nasıl oldu ben de anlayamadım Çok içkilisiniz siz Bir kahve içseniz iyi olacak ee, Haklısınız Bakın koydum alın Sütsüz ve şekersiz daha iyi Evet daha iyi ee, Ne kadar korkuyorum Bilseniz Evet Şimdi gelelim Bana söyleyeceklerinizi Şu para konusunda Noel gecesi eğer her şeyi size olduğu gibi anlatırsam Bana borç verebileceğinizi söylemiştiniz Evet doğru ee, Bir kahve daha Evet rica edeyim Şey, siz Siz hiçbir zaman benden hoşlanmadınız değil mi <gülüyor> Evet Emory Hoşlanmamak değildi Yalnız sizin torunum Helen'e Ve bizim aileye uygun olmadığınızı düşündüm hep Bu eksikliği örtmek için Aranızda fazla derin bir sevgi bulunmadığına da eminim. Belki de haklıydınız Bazen hak veriyorum size e, Artık bunları düşünmek için çok geç İki yetişkin çocuğunuz var Jane ile Jack olmasaydı Bu parayı ne için istiyorsunuz Emory? E, çaldığımı iade etmek için Durum o kadar kötü mü? E. Neden yaptınız bunu? Neden Bol bol paranız vardı İleride de benim mirasıma konacaktınız Benim ölümümü beklemek zorunda da değildiniz üstelik Helen'e çok para vermiştim Bunun parayla ilgisi yok Ben servetimi artırmak başarılı olmak istemiştim Yapacağınız çok şey vardı Sizi ilgilendirebilecek çok şey Dünya öyle güzelliklerle dolu ki Buna bilse herkes mutlu olurdu İyi e, yaptığın kötü sayılmaz Müşterilerimin hisselerini ödünç para gibi kullandım Bunu Wall Street'te birçok ünlü yapmıştır İşler yolunda gitseydi, Hepsini yerine koyacaktım Ama hükümet defterleri karıştırıp kontrol etmeye kalktı Ünlü bir firmanın sahibiyim ve tanınmış bir adamım ben Pekala rahat bırakabilirlerdi Her türlü hakkı elimden aldılar özel hayatımda bile Sanıyorum Mayor da yaptı bunları ama o kendini sizin gibi imtiyazlı kabul etmezdi... ...ne yaptığının bilincindeydi. Her şey hükümetin karışması yüzünden oldu. Mahvoldum. Şu anda ne kadara ihtiyacınız var? 1 milyon 700 bin dolar. Oh, büyük para, büyük para. Bunu size verirsem Helen'in hissesine sayıcıyım. O buna razı mı? Bilmiyorum. Onun bunlardan haberi yok. Sonra bunu verirsem... Olay kapanacak. Onu da bilmiyorum. Önce bunu öğrenseydiniz iyi olurdu. Sonra bu parayı ne zamana kadar ödemeniz gerekiyor? Hemen. Çok acele. İş mahkemeye intikal etmek yani üzere. Neden neden daha önce gelmediniz? Çok geçmiş olabilirsiniz. Ortaklarımdan dostlarımdan bulup durumu örtbas etmeye çalıştım. Ellerinde para yokmuş. Vergiler de ağır. E peki şimdi halledemezseniz ne olacak? Mahkeme ve sonra... Sonra... Hapis Karar vermeden önce Hakimle görüşmek istiyorum O konuyu biliyor sanırım Elisi sizin kötü durumda olduğunuzdan söz etmiş <gülüyor> Neden ona söylemiş Bu işle karımın halasının ne ilgisi olabilir Sizden ne zaman cevap alabilirim Gecikmemeli Basına aksederse Emory Stillham olduğum ve Wall Street'de bulunduğum için Hepsi birlikte saldırırlar İsminizin ve yerinizin bununla ilgisi yok Emory siz şimdi at yarışlarında kumar oynayabilmek için Kasadan para çalan küçük bir banka memurundan farksızsınız Ben arada bir benzerlik görmüyorum Sayılan ünlü bir iş adamıyım İyi bir ailedenim Sağlam bir görgüm var Bırakın bırakın şimdi bunları Hele çocuklara söyleyecek misiniz? Durum düzelirse söylemeye gerek yok Hem son zamanlarda başıma gelecek bir felaketin onları ilgilendireceğini hiç sanmam oh. Çok bitkinsiniz Şimdi eve gidip uyusanız iyi olur Aylar var ki uyuyamıyorum Helen de öyle Gerinizde olsam içkiden alacağım kuvvete pek güvenmezdim Mayor işleri yolundayken çok içer Ama hiçbir zaman sarhoş olmazdı İşleri kötüye gittiği zamansa Ağzına bir damla içki koymazdı Mayor fevkalade bir adamdı Ona yetişemem ben Haklısınız öyleydi ama birçok konuda takdir edilecek bir adam değildi Bugün onun ahlak kurallarını taklit eden bir adam Tüm ömrünü hapiste geçirebilir Ama siz ona çok bağlıydınız Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz Ben onun yalnız bir yanına bağlıydım Bunu kimseye söylemedim Sizin bilmenizi istiyorum Doymak bilmeyen ihtirası yüzünden Birçok felakete neden oldu Bu bağışlanamaz ben çok uzun yaşadım Emori. Bütün sorun bu Gençlikteki gibi Hayatı parça parça değil de Uçaktan görülen bir manzara gibi Uzaktan ve bütünüyle görebiliyorum artık ah, Ne dersiniz Yatsak mı artık ee, Özür dilerim yordum sizi ee, Gitmeden bir şey daha söylemek istiyordum Jane hakkında o adam için çıldırıyor Sizden onu ikna etmenizi istiyorum O adamdan vazgeçsin size inanır Onu neden beğenmiyorsunuz Emory Akla başında bir genç Ceyne e verecek hiçbir şey yok Ne mevkii ne parası ne de ünlü bir aile adı <gülüyor> Sonra Benim durumum O işlerimin yolunda gitmediğini ilk keşfedenlerden biri Duyduğuma göre Ceyne onu ilk kez Sisin evde tanımış Doğru onu bir hafta sonu yazlığa davet etmiştim Peki neden Keşfinde çok ileri gitmeden bu işi kapatması için Onu kandırabilir miyim diye denemek bunu istedim Bunu başarabildiniz Hayır mi? O bir bozguncu kafası bazı saçma dürüstlük <gülüyor> fikirleriyle dolu Demek öyle Ya e artık gidiyorsunuz sanırım Bana karşı çok anlayışlı ve iyi davrandınız Teşekkür ederim Yarın hakimle konuşup Hemen elimden geleni yapacağım Alo Ceyl Nasılsın yavrum ee, ben Netle görüşmek istiyorum. Ama büyük anne, ee, Net saat 11'den önce bulamazsınız. Washington'dan uçakla gelecek bugün. Güzel haberler getiriyor, Terfi etti. Son barda çıkacak. <gülüyor> Sen burada memnun musun Jane Evet çok memnunum. Ee, ne zaman evleneceğinizi kararlaştırdınız mı? Eylül'de düşünüyoruz. Ee, netle neden konuşmak istemiştiniz? Ee, netle bir iş hakkında görüşmek istiyordum. Kanunun bazı maddelerini soracaktım. Elimde bazı hisse senetleri var da O bu işleri çok iyi bilir <gülüyor> Bundan eminim Ay, Yakında gelip beni görün olur mu Sizi çok özledim Şimdilik hoşçakal yavrum Hoşçakalın büyükannem ee, Hakim Everett Aa, Geliyorum geliyorum, geliyorum. Aa, Hoş geldiniz Özledim sizi Ara sıra çaya da gelmiyorsunuz artık Doğru Çoktandır gelemedim Davetinizi bekledim belki de. <gülüyor> Artık davetler yaparak yorulmak istemiyorum. Ama siz dostumsunuz. E, bu karınızın sağlığı nasıl? E, romantizmalarından rahatsız yine. Geçmiş olsun. Emory'nin durumu çok mu kötü? Ne yazık ki öyle. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Çünkü açık konuşmuyor. Ondan hiçbir zaman hoşlanmadım Herkes gibi ben de fark ettim bunu Her zaman kendini beğenir Büyüklenir Sanki gururlanacak bir şey varmış gibi Neyse neyse Ben elimden geleni yaptım Bu işin ortaya dökülmesine engel olmak istiyorum Paranın önemi yok Her şeyi göze aldım Eğer tüm açığı ödemekle sorunu örtbas edebileceksek Her fedakarlığı yapmaya hazırım ...hemen halledilebilir mi bilmiyorum. Ama sanıyorum artık duyulmak üzere. Bakın. Hı. Okuyun şunları? Ah, yolsuzluk skandalı. New York'un en zengin ve ünlü kulübçüsünün adının karıştığı... ...yolsuzluk söylentisini maliyetçiler inceliyor. Ey tanrım, bu gazeteci... İsmi ortaya çıkarsa artık durduramayız. Şimdi devir eskisi gibi değil. Yani mayorun devri gibi değil. Ha? Peki kimlerin parasını kullanmış acaba? Hepsini bilmiyorum ama içlerinde tanıdıklar, hatta sizin dostlarınız da var. Bu çok kötü, çok kötü işti. Bana ne yapmamı öneriyorsunuz, John? Siz üzülmeyin. Ben üzerime alıyorum. Ne gerekirse yapacağım. Eğer hala yapılabilecek bir şey varsa tabi Kızınız Mrs. Sanderson'un hizmetçisi telefon ediyor madem Çok önemliymiş çok telaşlı Ne ee, var? Ne olmuş? Şey, Mrs. Sanderson'a bir şeyler olmuş. Hizmetçisi onu uyandıramıyormuş. Öyle kalıp gibi yatıyormuş. Allah, aile doktorumuzu çağırın. Derhal oraya gelsin. Ben de hemen geliyorum. Peki, peki. Eğer doktor orada yoksa başka birini göndermelerini söyleyin. hizmetçisine de söyleyin. Ayaklarına sıcak su şişeleri koysunlar. Yorgana iyice sarsınlar. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Çok üzüldüm. Uyku ilacını fazla kaçırmış olmalı. Sizi oraya götürebilirim. Arabam kapıda. Aa, evet, memnun olurum. Meti, sen kal. eğer beni almazsanız, madam arabanın arkasından koşarak gelirim. Kızınız uyku ilacını miktarını fazla kaçırmış. Ama atlatacağını umuyorum ona devamlı bir hasta bakıcı tutsak iyi olacak Böyle bir olay tekrar etmesin diye mi? Evet O buna itiraz etmez Biliyorsunuz her şeyle ne kadar ilgisiz Bu iş için size güvenebilirim Tabi tabi Hemen birini bulurum ben Güvenilir birini Teşekkür ederim doktor Her şey için Artık yanına girebilir miyim? Evet ben hasta bakacağı için birkaç yere telefon edeceğim. Elis. Benim zavallı, solgun kızım. Yaşamını bir mahvedeceğiz. Parayla en iyi evlilikleri yaparak mutlu olacağını sandık. Her defasında daha mutsuz oldun. Yaşamı sevdiremedik sana. Keşke bıraksaydık da istediğin gibi basit, sade yaşayabilseydin. <Gülüyor> Hazırlıklar tamamsız iyi Şahane düğün artık başlayabilir Ne o? yorgun görünüyorsun Yok hayır Yalnız heyecanlı ve kuşkuluymaz pasi Düğünün tüm hazırlığını sen istedin Asıl sen yorgun olmalısın Ne yapalım Böyle ince zevkli ve becerikli olmasın. Bakın dük de geldi Hoş ve zarif bir adam Ben gidip ilgileneyim Onları yan yana görünce gülmek geliyor içimde Öyle zıt kişilikli adamlar ki. Nasıl anlaşacaklar bilmem. Sorun değil ki. Düğünden hemen sonra Alice Dük hemen Avrupa'ya hareket ediyorlar. Onunla konuşmalıyım Aspas. Alice hakkında. Mayor yapamaz bunu. Onun için ben zorunluyum konuşmaya. Jacques. Artık düğün başlıyor zamanımız yok. Sizinle konuşmak istediğim birkaç şey var. Evet kayınvalideciğim. Elis güzel bir kız değil. değil evet. Bir güzellik kraliçesi değil ama sevimli. Şirin bir çirkin belki. İşte bu nedenle ona iyi ve şefkatli davranmanızı istiyorum. Elbette ona iyi davranacağım. Bu evliliğin asıl nedenini ikimiz de iyi biliyoruz. Evet. Bunları söylemek çok zor benim için. Ben bu evliliğin hep karşısın dedim. Ama Elif kendi istedi. Kocamla Mrs. Ok'tında onu kışkırttılar. Benim böyle bir temele kurulan evliliklere hiç güvenim yok. Ama bırakın da sözümü bitireyim. Sizden Elif'i sevmenizi istemiyorum. Hatta olanaksız olduğunu bildiğim için ona sadık kalın da demiyorum. Ama daima ona karşı ince ve nazik davranmanızı, onu şimdikinden daha mutsuz etmemenizi rica ediyorum. Aldatırsanız bile anlamamalı Ya da duyup gururu kırılmamalı Ona karınız ve çocuklarınızın annesi olarak saygı duyun Sizden daha fazlasını isteyecek bir kız değil zaten Kızınızı hoş tutacağım kayınvalidecim. Hiç üzülmeyin Siz açık sözlü akıllı bir kadınsınız <gülüyor> Bazen elisi yerine sizinle evlenmeliydim diye düşünüyorum Kocanız çok şanslı bir adam Nasıl böyle konuşabilirsiniz? Anneniz yerinde bir kadınım. <gülüyor> Yalnızca sekiz yaş büyüksünüz benden. Ve beni büyülüyorsunuz. Elis seninle konuşmak istiyor Suzi? E ben çıkayım artık. izninizle. Ne düşünüyorsun Aspas'i? Niye saklayayım Suzi? Onun bir serseri olduğunu düşünüyorum. Haklısın. Elis'in hayatını mahvediyoruz. Ah, bak. Bak pencereden bak. Mrs. Ogden geldi Nasıl da gururla salınıyor Sanki düşes olan onun kızıymış gibi Tabi Perkingtonları biraz da o yüceltti Mayorla birlikte muratlarına erdiler Yüksek sosyete bu balaya davet edilebilmek için Araya aracılar koydu biliyor musun? Biliyorum Alice nerede? Ee, ne konuşacak benimle? Alice'ın sinirleri bozuk galiba Şimdi de evlenmekten korkuyor Onunla konuşup sakinleştirmen gerek Korkmak da haklı değil mi Haklı olabilir Ama artık bunu düşünmenin zamanı değil Bırak evlensinler Bunun hiç önemi yok Bu olmazsa bunun gibi başka biri olacak Ne yaparsan yap suzi Alice'in kaderi bu Bilseniz Ne iyiydi Unutmuştum Her şeyim Elis oh, böyle düşünmen hiç doğru değil Moral bozukluğundan sağlığını Kaybedersin sonra Bak en iyisi kendini toplaman için Yeniden uyuma Evet anne Ben şimdi eve gitmek zorundayım Sen uyu Saat beşte önemli bir işim var evde Akşam yine geleceğim <Gülüyor> Oh, geç kaldığım için özür dilerim Ned. Bugün her şey aksi gitti İnsan güne Geç kalkmakla başlarsa artık O gün her işinde geç kalır <gülüyor> Haklısınız galiba <gülüyor> Programınızı benim için değiştirdiniz Sağ olun Jane üzüldüm Hayır zaten akşam yemeğini de beraber yiyecektik Ona iyi haberler getirdim Terfi ettim ve tayin bekliyorum oh, Bu çok iyi Çayı nasıl içerdiniz Sütlü ve şekerli lütfen ah, Sizi böyle acele çağırınca korktunuz sanırım ah, Buyurun Yalnız olmak istedim Çünkü Jane'in babası Emery'den söz etmek istiyorum Dün gece buradaydı Her şeyi anlattı Siz de biliyorsunuz evet. Çok garip düşünüyorum Yaptığı şeyi sırf kendi yaptığı için kötü görmüyor Siz bu tip insanlara alışık değilsinizdir Bu onlara aldıkları terbiyeden ve çevrelerinden gelir Bu gibileri bilirim ben Bu bir tür sınıfın insanları Kocam da böyleydi Bencildi ama kudretliydi Her şeyi tek başına başardı Büyük işler yaptı Ama hiçbir sınıfa ya da gruba girmedi Mayor Perkington başlı başına bir kişilikti o devrin adamı Tek başlarına bir ülkeye çok zarar veremeyenler Bir sınıfa mensup olurlarsa iş değişir Aha, Doğru doğru Yeteri kadar güçlü olmayanlar Birbirlerinden kuvvet alırlar Evet Emory Mayor gibi başlı başına bir kişilik değil Sizin gibi biriyle konuşma fırsatı her zaman elime geçmez Net Görüştüklerimin çoğu ya yaşlı ya başka dünyanın insanları Ya da emore gibi dar çerçevede yetişmiş kör kişiler ah, Onlara içimi dökemem Siz gerçekten bir deryasınız Çayn anlatmıştı Kocanız gibi adamlara ait kitapları okudum Ama sübjektif değer yargıları bunlar Onları ya çok kötü ya da evliya gibi gösteriyorlar Elbette evliya değillerdi Mayor'un arkadaşları onun hakkında da kitap yazdırdılar. Ama yazılan şeylerin kendilerini de temize çıkaracağını düşünerek yaptılar onu. Neyse neyse. Gelelim Emory'ye. Onun başına gelenler beni hiç ilgilendirmez. Hiç üzmez. Yalnız elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum. Nedeni de Jane. Teşekkür ederim. Jane... Benim için de çok değerli Onu siz yardım edebilirsiniz Buradan uzaklaştırıp mutlu edebilirsiniz Aksi halde sıradan bir zenginle evlenip diğerleri gibi olur Bunu hemen yapın Siz, siz beni seviyorsunuz Kısmet olup da yaşasıydılar Oğullarım da sizin gibi olacaktı Kırk yıl önce ölen oğullarım Ah, Dilediğim gibi olmaları için hayatta ellerine hiç fırsat geçmedi Yazık Neyse Emory'nin çaldığı paraları iade edeceğim Onu hapisten kurtarmasak bile hiç değilse Jane'in babası herkesi soydu dedirtmeyiz Onu mahkemeden de kurtarmak isterdim aslında Çok mu geç kaldı Artık benim elimden çıktı bu iş Ben ilk soruşturmayı yapmıştım ama ama sanırım çok geç Aslında böyle bir suçun cezasız kalacağını düşünmekle akılsızlık etmiş Ne yazık ki çok akılsız bir adamdı Beni bile satın almaya çalıştı Jane öyle tanışmıştık Evine çağırdı Suçunu örtersem 30 bin dolar vereceğini söyledi Zaten yapmazdım ama iş işten geçmişti Raporumu yetkili makama vermiştim bile Biraz aklı olsaydı. Nasıl bir insan olduğunuzu yüzünüzden anlardı Bana çok kızdı Kim bilir Bu düşmanlık belki iki nesil öncesinden geliyordur Haklı olabilir Mayor ve arkadaşlarının devrinden belki Jane saat kaçta buluşacaktı Altı buçukta ama biraz bekleyin Hayır hayır hayır Onu bekletmeyin Yalnız bir şey daha var Emory birine para vererek Kurtarılabilecekse eğer O kimsenin adını verin bana Paranın önemi yok Mümkün değil Keşke Jane'i bu badireden kurtarabilmek için yapabilseydim Bu işte ilgilenenler Satın alınamazlar Biliyorum Bu kocaman zamanı değil O çok kimsenin canını yaktı Ve ne garip İş hayatında hiçbir zaman cezasını da bulmadı Bu cezayı çekmek ikinci, üçüncü nesle düştü Ülkemiz de çekti tabii Jane bir şeylerden şüphelendi mi acaba Sanmam Şüphelense bana açılırdı Sırası gelince ona bunu ben anlatayım diyorum Ne dersiniz ben yaşlı ve tecrübeliyim Onu daha iyi idare eder daha az acı verir. Ben anlatmayı düşünmüştüm Hayır ne yaparsanız yapın böyle şeyler ruhta iz bırakır Geleceğinize zarar vermemek için sizinle evlenmekten vazgeçer Onun garip fikirleri vardır Aranızdaki sevginin örselenmesine gönlüm razı değil Zaten kurtarılmaya değer bir oh var. Geri kalan hep süpürüntü. Peki. Öyle olsun. Bunu size bırakıyorum. Bu akşam... 84 yıl içinde... ...ilk kez birini parıyla... ...kandırmaya çalıştım. Bu bana çok ağır geldi. Ama şimdiden sonra... ...bir şey ağır gelmiş... ...gelmemiş... ...bunun da önemli. Aa, lütfen. Merak ediyorum. Ee, her şeyi biliyorken, Ceynle nasıl anlaştınız? Ceyne e acımıştım. Onlara davet edildiğim hafta sonu uzun geziler yapmıştık. Çok mutsuzdu. Onu öyle benimsedim ki, ondan sonra hiç aklımdan çıkmadı. Bir gün dayanamayıp telefon açtım. Beni unuttunuz diye çok korkuyordum ve unutmamanız için dua ediyordum dedi. Sonra, sonra ona aşık oldum. Büyük anne. bize yardım etmelisiniz. Bana güvenin. Siz çok iyi bir çocuksunuz. Tıpkı benim oğullarım gibi. Cehinle sizin mutluluğunuz için her şeyi yapacım. Hayır. Şu yorgun halinizle bir yere gidemezsiniz Hem ben hasta bakıcıya sordum Kızınız iyiymiş Gitmenize gerek yokmuş Şimdi soyunup yatağa gireceksiniz Size süt getireceğim Kitabınız oh, burada oh, Henüz ne yapacağımı tayin edemeyecek kadar bunak mühim Metin Hayır değilsiniz ama ailede herkesin derdini Size yüklemesi ayıp doğrusu Koskoca insanlar. Mesela Mr. Stilman. Peki, peki Meti, peki. Vızıltıyı kes artık. En iyisi buradan biraz uzaklaşmanız, seyahate çıkmanız. İyi olur ama bu iş sonuçlanana kadar gidemem. Anlayamıyorum. 40 yıldır yanınızdayım. Ha, bak, söz veriyorum sana bu işler bitince seninle seyahate çıkacağız. Yanınızda çalışmaya başlayalı 40 yıl oldu. Hı -hı. Hatırlıyorum İngiltere'deki evimize geldiğinde daha gencecik bir kızsın. O müthiş yaz. Ardarda arda gelen felaketlerle yıkıldığımız yaz. O müthiş yaz. Heh. Önce Nora denilen o kadın. Madam izin verirlerse kendisine bordtan gelen Yeni elbiseyi giymesini Ve pırlantalarını takmasını <gülüyor> öneririm Peki Mehdi Ama yaz ortasında siyah giymek Biraz garip kaçmaz mı İngiltere'de yaz yoktur madam Sonra bu resmi bir toplantı Sofranızda prens olacak Resmi bir kıyafet onun da gururunu okşar Bakın saçınızı da şöyle topladık mı <gülüyor> Küçük sersem ne oldun Terasta eksikliğini duyuyoruz hiç sanmam Mayur Hem birdenbire yorgunluk hissettim de biraz uzanayım dedim Artık giyineceğim Peki ben gideyim de rahat rahat giyin olur mu? Sizi bu gecenin en güzel kadını yapacağım madem göreceksiniz <gülüyor> <gülüyor> Bu gece göz kamaştırıyorsunuz Suzy Ama yüzünüzdeki o oh hüzün <gülüyor> Acı çekmenize dayanamam Bir şeyim yok abartıyorsunuz Nora adi bir dişi köpektir Benim de onunla görülecek bir hesabım var Önemi yok ki Mayor bana bağlıdır Ama onun yaradılışı böyle Hem bu kadın ilk de değil Biliyor musunuz Ben evleniyorum Suzy Çok sevindim kiminle Genç çok zengin ve beni seviyor Babası Londra'nın en ünlü mimarı Demek böyle bir evlilik Evet Hem sevdiğim kadın onun için üzüntü konusu olmayacak Çünkü size karşı olan duygularımı bilmiyor Bu son fırsat sözü Siz Amerika'ya döneceksiniz Ben evleneceğim Harry Size olan aşkımı anlamadınız Bana inanmadınız Siz tam hayallerimdeki kadınsınız Hem de ne kadın eğer aramızda bir şey geçmeden ölürsem... ...hayatımın en güzel olayını kaçırdığım için... ...gözlerim açık gideceğim. Bakın... ...Mayor Nora ile birlikte... ...istesek biz de... İntikam mı? Hayır. Bu işe yaramaz her. Siz hayal kırıklığına uğrarsınız... ...ben de içimden temiz, güzel bir şeyin... ...iksildiğini duyarım. Sizi seviyorum ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Nora ve diğer bazı kadınlar gibi değilim ben. Hayır, hayır. Siz en iyisi o zengin kızla evlenin Ne garip Hayır derken daha çekici oluyorsunuz Üstelik hiçbir kadın Bana hayır dememişti Siz kazanılmaya Sahip olunmaya değen bir kadınsınız Teşekkür ederim Harry Bir daha bu konuyu açmayacağım Yalnız unutmayın Dünyanın neresinde olursam olayım Ölünceye kadar sizi bekleyeceğim Ha Bir şey daha Mutlu olmanızı isterim Kocanızı Nora'nın elinden kurtarmalısınız. O utanmaz, düzenbaz bir kadındır. Mayburla başa çıkabilmek için çok da akıllı olmalı. Sanırım biyaret buradan daha sıcaktır Bu mevsim çok da güzeldir Prens oraya gitme fikrini memnuniyetle kabul etti Kimler gidiyor? Bütün erkekler ve Susi Belki Ameli de gelir Ya ben? Hayır Nora Siz gelmeyeceksiniz Bu bir dinlenme gezisi Onun için duygusal ve sakin kişileri seçiyoruz Çok kabasınız Harry Zaten ben gelmek niyetinde değildim Niyetim kabalık etmek değil... ...ihtiyatlı davranmaktı. Nereye gitseniz bir üzüntüye neden oluyorsunuz. Mayer'in gideceğini sanmıyorum. O yatıyla... ...Senthamton'a gitmek niyetinde. Yanılıyorsunuz. Bu gezi fikrini ilk ortaya atan o. Mayer'i nasıl... ...istediğinize şaşıyorum doğrusu. O size engel olmaz mı? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Öyleyse anlayın. Suz ile siz... Mayor aranızdan uzaklaştırmak istemediğinize şaşıyorum Ne demek istediğinizi sorabilir miyim Nora? Ah, herkesin bildiği bir şeyi söylemek istiyorum. Mayor, <Gülüyor> Mayor, rica et. Bu işi bana bırak. Karım hakkındaki iddianız doğru değil. Şimdi sözünüzü derhal geri alın. Buna inanmıyorsanız aptalsınız Mayor. Buna önem vermeyin Mayor. Burada hiç kimse buna inanmaz çünkü hiç kimsenin Suzi hakkında kötü bir şey düşünmesi mümkün değil. Kendi evimde ve huzurumuzda böyle bir şey olduğu için özür dilerim prensim Ortada kendisinden özür dilenecek biri varsa O da Suzy'dir Miss Nora Eppsworth Biraz odasına çıkıp dinlerse iyi eder Teşekkür ederim efendim Şimdi artık Pokere başlayabiliriz değil mi? Harry Sana da çok teşekkür ederim Bunu unutma hiç Biliyor musun? Utanmaz bir İngiliz kadının kadar utanmazlık etmesini kimse bilemez. <Gülüyor> Kya kadının dediğine göre Miss Nora Ebsworth bu sabah erkenden Londra'ya dönmüş madem, güya oradan bir haber almış. <Gülüyor> Oyun salonunda dün geceye geçen olaydan hizmetçilerin haberi var mı Meti? Evet, herkes biliyor. Herkese tembih edin. Sakın bundan dışarıda söz edilmesin. Üstelik biliyorsunuz prensin huzurunda geçti. Bana güvenebilirsiniz. Böyle bir başarı kazandığınız için çok memnunum. Siyah elbisenin bu etkiyi yapacağını biliyordum madem. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mayor? Nem var. Renginkürk gibi. Telaşlanma serçem. Önce kendini topla. Metin olmalısın Ne var mayor kötü bir haber mi Şimdi bir telgraf aldım Çok kötü Herbert Herbert oh, olamaz. olamaz Herbert olamaz Evet Herbert Newport'tan Noraganset'e oh. giden yolda kaza olmuş oh. Arabanın frenleri tutmamış Köprüden aşağı yuvarlanmış Hayır Hayır hayır hayır Benim güzel Erbert'im Daha çok genç Çok genç Tanrım <gülüyor> Taygap'ı aspesi çekmiş Her şeyi anlatıyor Cenaze perşembe günü kalkıyormuş O her şeye ilgileniyor Çocukları helalim Maddelen Küçük serçem Küçük serçem Tutma kendini ağla Ağlayacağım <gülüyor> Bundan sonra hiç yanından ayrılmayacağım. Acın dinene kadar. Ha, acım hiç dinmeyecek ki. Gözyaşlarım hiç kurumayacak ki. Ölünceye kadar dinmeden yürüyeme akacak Yine daldınız madam. O müthiş yazın anılarına dalınca çok üzülürsünüz bilirim Oğullarınızın ölümü sizi ne kadar sarsmıştı Herbert'imin ölümüne Duyasiye ağlayamamıştım bile Arkadan Elisin kocasından kaçtığını ve boşanmak istediğini haber almıştık Sen olmasıydı, ne yapardım Aspasi? Herbert'in felaketinden sonra, şimdi de bu. Sevgili Suzin ben. Paris'e seninle gelmem zorunluydu. Fransızlar hakkında senin bilmediğin çok şey bilirim. Ne yazık ki şu sıra işlerim çok karışık. Yoksa o serserinin işini bitirmek için Paris'e sizden önce koşardım. O adamı daha düğünde gözüm tutmamıştı anne. Aspasi ile ben bu işi beceririz sanırım. İşi sağlam tuttum ben. Kolay halledeceksiniz. Edi yavrum. Vapur kalkmak üzere ama Gitmeden sana söyleyeceklerim var Evet anne Yalvarırım hayatına biraz çeki düzen vermeye yavrum. Çok yakışıklı bir gençsin Biliyorum ama sağlığın pek yerinde görünmüyor Çok zayıfladın Gece hayatını ve içkiyi bırakmaya çalışmalısın Sonra o kadınlar Anne Peki peki Kadınların sözünü etmeyelim Bu seni kızdırıyor biliyorum Peki anne peki Daha sakin bir hayat geçirmeye çalışacağım Sana söz veriyorum Zaten sonbaharda madenlere gideceğim Gidinceye kadar iyi vakit geçirmeye çalışıyorum o kadar Orada eğlenme fırsatı elime geçmeyecek mi? Oh, Edi, ne kadar genç Ne kadar yakışıklısın Kadınların niye bu kadar üstüne düştüğünü anlıyorum yavrum Ama gücünü enerjini harcayacak başka iyi işler yapmaya çalışmalısın Zevk ve eğlenceden başka Hadi bakalım Edi vapur kalkmak üzere artık ayrılmalıyız annende. Size iyi yolculuklar Sağlıcakla bakın. Böyle güçlü ve güzel iki erkeğin sahibi olduğun için gurur duymalısın <Gülüyor> Suzi. Kararlı mısın Eliz? Başladığım bu işi sonuna kadar götürebilecek misin? Ondan, ondan tamamen kurtulmak istiyorum anne. Ondan tamamen kurtulamazsam. Kendime hep lekeli hissedeceğim Anlaşılan durum tahminimizden de kötü Öyle görünüyor e, Ben bazı dostlarımı göreceğim Suzy Paris'i de özlemiştim Biraz çıkacağım Hem siz de ana kız dertleşirsiniz biraz Nasıl istersen Aspasi Tabii Dük hakkında tahkikata da başlayacağım İyi olur Güle güle Aspasi Bilsen Neler çektim anne Anlat Elis anlat seni dinliyorum O adam o adam beni hep aldattı Bunu biliyorum Avukatına da anlattın mı? Evet Yalnızca o kadar. Ama gururumu nasıl ayakları altına aldığını Sefahat alemleri İğrenç sahnelerle dolu yaşamımızı anlatamadım Dükle ne kadar birlikte yaşadınız? Ancak iki yıl Ondan sonra da benden iğrendiğini herkese anlattı Kendini savunamayacağını Kendine bağımsız bir yaşam kuramayacağını Biliyordum Elif. Bir erkeğin hükmü altında yaşamaya mahkumsun sen Onları tutmayı ve idare etmeyi öğrenmen gerek Hadi hadi, hadi Ağlama artık ağlama. Her şeyi bana ve asbesiye bırak Hı? Onun boşanmak istemediğine emin misin? Evet Bunun için planlar yaptı? Hatta onu aldattığımı bile iddia edecek Sanırım niyeti sizden para sızdırmak. Böyle bir şey yapmadığına eminim Ama umarım düşüncesiz bir harekette bulunmadı. Ne bileyim ben Avukat değilim ki Ona artık beş para bile yedirmek <gülüyor> niyetinde değilim Ama sana yaptığı bu hakaretleri başka şekilde ödeteceğim Ne yapacaksınız bir planınız var mı Sen, sen şimdi biraz uzan Aspasi gelsin küçük bir ev kiralayalım önce Bu mevsim otelde kalmamız çok kötü Etrafta hep tanıdıklar var sen her şeyi aspasıyla bana bırak İkinizin yanımda olması ne iyi Her şey değişti şimdi Artık kendimi yalnız ve çaresiz hissetmiyorum anne <Gülüyor> Şu haberlere bak Suzi. Ne ayıp. Böyle şeyleri yazabildikleri için kendi milletimden utanıyorum. Elis gibi sönük, içine kapalı bir kadın. Paris'in nasıl bu kadar kendisiyle ilgilendirebiliyor hayret. Kendisi ise hiçbir şeyin farkında değil. Yakında Amerika'daki gazetelerin pazar eklerinde de çıkar. Parasıyla kendine soylu isim alan Amerikalı kızın sonu diye. Ah, bu evi tuttuğumuz iyi oldu. Avukatı da beğendim. Ama yine de planımızı iyi yapmalıyız Aspasi Paris'in en iyi iki dedektifini tuttum Suzy En vicdansızlarını 15 güne kadar Dük'le ilgili kocaman bir dosya tanzim edecekler Ama işin en zor yanı Senin Dük'le konuşman olacak Sizi tekrar gördüğüme çok memnun oldum kayınvalideciğim İltifat değil Siz her zaman görmek istediğim kadınlardansınız Dük dük, iltifatın sırası değil Üzgünüm Ben karşı durumu koruyan bir ilişki olacağını umuyordum Bana inanmayacaksınız ama Elimden geldiği kadar idare etmeye çalıştım Ama durum çok kötü bir şekle girdi Belki elimden daha fazlası gelmiyordu Siz Hiç bütün bir gününüzü ile birlikte geçirdiniz mi Elis'in neşeli bir kız olmadığını bilerek evlendiniz onunla Onun üstünde bir felaket var sanki İnanın bana Ondan nefret etmiyorum, yalnızca acıyorum Ben erdemli bir kişi değilim, kabul Ama insan dünyaya bir kez gelir Otuz yaşındayım Benim hayatımı yaşayan biri için bu epey bir yaştır Onunla anlaşmaya çalıştım Ama ilk günden başarısızlığa uğradım Dünyada hiçbir şeyin hatırı için bu işkence çekilmez Yılda 300 bin dolarlık bir gelirin hatırı için değil mi? Para belki geçici bir zaman için vücudumuz satın alabilir ...ama ruhumu ve düşüncelerimi asla... ...duygularımı yok edemem ki... ...Eas aşk istemiyor... ...sevmesini ve sevilmesini bilmiyor... ...ben deneyimsiz toy bir delikanlı değilim... ...kızınız hep evliliği ayıp... ...ya da Angarya bir şeymiş gibi karşıladı... ...onun istediği aşık değil... ...yanında tutup malı gibi gösterici bir adam... ...çok sabrettim ama işte buna dayanamadım... ...bütün bu söyledikleriniz doğruysa... ...neden boşanma davasına itiraz ediyorsunuz... Siz bunu anlayamazsınız Çocuğu olmaması büyük kusur ama Yine de ondan nefret etmiyorum Hem ben nikahım bozulabileceğine inanmıyorum Ancak papak kaldırırsa O zaman serbest kalabiliriz Bunun için de çok para gerek Artık para sarf etmek niyetinde değiliz Dük Kocam zaten size karşı cömert davrandı O paraya hiç değer vermediği için Savurur Onun ne gibi iyilik ve kötülüklere Neden olabileceğini hiç düşünmez sizi satın almak belki daha ucuza gelirdi ama... ...öyle çok paramız var ki... ...bununla istesek Paris'in tüm gazetelerini satın alabiliriz. Bunun farkındayım. Elisinde artık Fransa'ya ayak basmayacağını tahmin edersiniz. Evet, evet. Anlamaya başlıyorum. Elinizdeki dosya bana ait sanırım. Evet, size ait. Özel yaşamınızı tüm iğrençlikleriyle sergiliyorum. Oyununuzu başarıyla oynuyorsunuz Anlaşıldığı kadarıyla sizin en büyük kusurunuz Ahlaka hiç değer vermişsiniz Haklısınız Ben şöyle düşünürüm Bedenimiz bize yeteri derecede acı veriyor Buna karşılık Büyük zevkler vermeye de zorunlu Sonra öyle çabuk yaşlanıyor ki Fırsat bulunca ondan faydalanmalı Ne felsefe ne felsefe Erdemli bir yaşam nedir ki Başkalarının koyduğu kurallara Uygun yaşamak mı ben aslında bireysel yaşam yanlısıyım Siz bir serserisiniz Bakın burada bir yığın rapor var Madame Lazar Madame Celestine'in gizli ahlaksızlık yuvalarındaki olaylar Sonra başka raporlar Bakın Bunlar basına aksederse Paris'te bir dakika bile yaşayamazsınız siz Dedektifleriniz yaman adamlarmış Evet Şantajınız tuttu Ben kaybettim Avukatlarımız görüşebilir artık Taşıdığınız soylu adı ve karınızı düşünmeniz gerekirdi Hoşçakalın kayınvalideciğim Rastlantının başka türlü olmadığına içim yanıyor Sizinle ikimiz ne güzel bir çift olabilirdik ve ne güzel yaşardık <gülüyor> Neyse ara sıra size yazacağım Bana hiç cevap vermeseniz bile Sonra Düşes kolaycacık ayrılı vermişti, değil mi Evet Dükke gelince biliyorsun Ölünceye kadar her yıl birkaç kez Bana ilginç mektuplar yolladı <gülüyor> çılgının biriydi O müthiş yaz O müthiş yaz bu kadarla da bitmedi ki Döndüğümüzde Mayoru bitkin perişan bulmuştuk Eddie'nin ölümü değil mi onun maden şehri Montana'da kendini vurarak öldüğünü öğrenince yıkılmıştım. Yavrumun iğrenç bir hastalığa yakalandığı için... ...umutsuzluğa kapılıp intihar ettiğini bile yıllar sonra söylediler bana. O zevk ve eğlence hayatının sonu ne yazık böyle geldi. Yıllarca yaralı bir hayvan gibi herkesten uzak bir yere kaçıp saklandım. İki oğlumun kaybından sonra hayatta... Hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu artık Bunları çoktandır konuşmamıştık ah, ke Keşke acıları tazelemesiydik Üzüldünüz <Gülüyor> Kim bilir Belki çok yakında Herbert'e ediye Ve Mayora yine kavuşacağım Ölümü arzu etmiyorum ama Ondan da korkmuyorum Hadi uyuyun artık Çok geç oldu Gece iyi uyudum Matt Evet iyi görünüyorsunuz Sizi görmek için bir hanım gelmiş e, Bakın Taylor bu pusulayı getirdi e, Neymiş Adım Mrs. Esther Hobson Önce özür diliyor Sonra da Mr. Emory Stillham Ve kendisi hakkında önemli bir sorun olduğu için Görüşmek istiyor Adeta yalvarıyor e, Onu küçük salona alın e, Ben hemen geliyorum Oh Mrs. Hudson. Hoş geldiniz Nasılsınız rüca ederim oturun oturun ee, Sizin için ne yapabilirim Şey Anlatmak çok güç Nasıl başlayayım bilmem oh, oh, oh. Ben çok ihtiyar bir kadınım Çekinmeden her şeyi söyleyebilirsiniz bana Size gelmem belki garip görünebilir Ama öyle umutsuz durumdayım ki hmm, Tahmin edebiliyorum ee, Şey Mr. Emory Stilhem uzun süredir arkadaşlık ediyorduk oh. Şimdi her şey bitti Paranın o kadar önemi yok da Bunca yıl sonra beni bırakması çok onur kırıcı oh, Yerinizde olsam ağlayacağıma kendimi toplar ve her şeyi anlatırdım Özür dilerim Vaktiniz alıyorum, sizi üzüyorum. Eğer anlatmazsanız size nasıl yardım edebilirim? Siz nerede oturuyorsunuz? E, Nevraçlı'da güzel bir evim var. Birkaç kulüp de üyeyim. E, orada kimse bilmiyor. Saygın bir kişiliğim var. O yani Emory Nevraçlı'ya hiç gelmedi. Seyahatleri birlikte çıkardık. New York'ta birkaç kez buluştuk. Ama sonra bunu tehlikeli bulduğu için vazgeçti. E, kocanız var mı? Hayır. 14 yıldan beri bu dolum. Kocam daha Emory ile özür dilerim. Mister Slemle tanışmadan önce öldü. Nasıl tanıştınız onunla? Atlantic City'de bir otelde. O zamanlar çok yakışıklı bir erkekti. Hı, hala yakışıklı bir erkek. <gülüyor> Yalnız şimdi yüzü fazla kırmızı ve şiş Evet. E şimdi ne yapmamı istiyorsunuz benden? Ona tekrar size dönmesini mi söyledim Hayır bunu istemiyorum Bu küstahlık olur Yalnız para konusunda evet, evet, Mr. Statham'in sıkıntılı durumundan haberiniz var mı bilmem Tüm parasını kaybetti Zaten üzgünüm ama Bu beni tamamen perişan etti ya. Mr. Statham bana hiçbir zaman para vermedi İlişkimiz bu biçim değildi Yolculuk giderlerini karşılar bazen de armağanlar alırdı hı hı. Ama ondan asla para almadım Zaten ihtiyacım yoktu <gülüyor> Kocam bana ev ve gelir bırakmıştı <gülüyor> Ama şimdi bu gelirimi de kaybettim Ne yapacağımı şaşırdım Güzelim evimi satmaya ve Neil Rachel'dan ayrılmaya mecbur olursam e, paranızı nasıl kaybettiniz? Mr. hem ona imalat etmemi söylemişti İşletip bir misli daha artıracaktı. Şimdi hepsi mahvoldu Bana paramı ödeyemeyeceğini söylüyor Ona verdiğiniz hisse senetlerinin değeri neydi? O zamanlar 200 bin dolar tutuyordu Peki bana neden geldiniz? Bana yardım edebileceğinizi düşündüm Başımı nereye vuracağımı bilmiyordum Eğer o olmasaydı hayatımda yeniden evlenebilirdim Onunla yaşarken iki iyi kısmetim çıktı ama reddettim hep onun yüzünden hmm, Çok karışık bir sorun Nasıl sonuçlanabileceğini kestiremiyorum Belki durum düzelir Paranızı iade edebiliriz Gerçekten böyle bir umudunuz var mı? Ee, bilmiyorum henüz Onu dava edemem adım kötüye çıkar Paramı kazansam bile dostlarımı kaybederim Siz bana kartınızı bırakın Mrs. Hapsın Ben onu avukatıma verip Sizinle temas kurduracağım e, Paranızı olduğu gibi Geri alacaksınız hemen ha. Ona çok evet. büyük bir iyilik yaptınız Sağ olun Aa, Aslında onun da kötü duruma düşmesini istemem Hı. Anlatabiliyor muyum? Evet evet Ama onun durumu ne olursa olsun Artık sizin şehrinizden ve kulüplerinizden ayrılmanız gerekmiyor. Oh, bunların benim için ne önemli olduğunu bilemezsiniz ee, Güzel bir evim var Bugün yolunuz Nivrac'ıyla düşerse beklerim. Teşekkür ederim. Ee, geçinecek kadar paranız var mı şimdi? Evet var. Ben yalnız ilerisi için endişeleniyordum. Tabii artık eskisi gibi genç değilim. Oh, elinizi öpmek istiyorum. Bana karşı o kadar iyi davrandınız oh, ki. Oh, bunu sakın yapmayın. Oh, bağışlayın. Sizi daraltmak istemezdim. Yalnız bana karşı o kadar iyiydiniz ki. Oh, hayır hayır, hiçbir şey yapmadım ben. Emin olun, size daralmadım da. Öyleyse sizi rahatsız etmeyeyim artık. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ederim. Maçam. Ah, ne oldu Metin çok telaşlısın Kızınızın doktoru telefon etti adam Mrs. Sanders'ın birdenbire fenalaşmış Senluk Hastanesi'ne kaldırmışlar ne, ne olmuş? Zatürre olmuş Hastanede daha iyi bakılabileceğini Ay, düşünmüşler Durma tehlikeli miymiş? Şey, şimdilik tehlike yokmuş ama Bir şey söylemek için erkenmiş e, Benim tüm randevularımı iptal edin e, Kızımın hasta olduğunu dern, söylersin ha, Metin ondan sonra da şapka ve mantonu giy Benimle gel Hemen Senluk Hastanesi'ne gidiyoruz Demek? Bu kez beni de istiyorsunuz Yalnız gitmeyi düşünmediniz Evet düşünmedim çünkü bu kez Hiçbir umut kalmadığına eminim Aa. Alice ne yazık ki Sonunda istediğine kavuşuyor galim Yalvarırım madam Gidin biraz uzanın Kaç gecedir uykusuzluktan harap oldunuz Benim Elis'in başından ayrılmayacağımı biliyorsun Sana iki kez eve gidip yatmanı söyledim Beni dinlemedim Hiçbir kuvvet beni bu hastaneden ayıramaz Bana ihtiyacınız var biliyorum Hayır hayır artık korkmuyorum Meti. <gülüyor> Heyecanlı da değilim Bu gece yarısından beri artık Hiçbir gücün kızımı ölümden kurtaramayacağını Biliyorum Ne bilgi ne fen Ne de para Yalnız Büyük bir yalnızlık hissediyorum O kadar Ben yanınızdayım en iyi dostunuzum biliyorum eti ama artık son evladım da ölmek üzere düşesin ölümünden sonra yapayalnız kalacağım ah. Jane var ama yine de onun yerine tutamaz insana kendi evladı kadar yakın olamaz öyle değil mi? Beni çağırmışsınız Suzi. Ben de yanınıza geliyordum zaten Artık umut kalmadı Doktor Fletcher Yine de yanımda olmanızı istedim ama bilmem neden Ben biraz hava almak için dışarı çıkacağım Şöyle binanın önünde bir dolaşıp geleceğim Çok üzgünüm Suzi. Bu sizin için çok acı Size gerçeği yani hiç umut kalmadığını söylediler Şimdi ben başka bir gerçeği daha söyleyeceğim bunun böyle olması daha iyi Çok daha iyi Özellikle Alice için biliyorum, biliyorum Bir anne için Evladından daha uzun yaşamak çok acıdır Ama Alice Artık ihtiyar bir kadın sayılırdı Sizden bile daha yaşlıydı Sevgili Suzy Benim yıllarca çalışarak edindiğim Bazı bilgileri Siz O keskin sezginizle keşfettiniz Bunlardan biri de Elis'in çoktan ölmüş olduğuydu O ölümü istiyordu Hayatta hiçbir şey ona ölüm kadar mutluluk veremezdi O unutmak ve dinlenmek istiyordu Çok Çok yorgun bir kadın neden? neden Neden böyle oldun sakın, sakın kendinizi suçlamayın Elis'in mahveden şeyler Sizin önleyemeyeceğiniz kuvvetlerdi Onlara karşı bir şeyler yapmak elinizden gelmezdi. Onlar... ...Elis'in varlığında... ...hücrelerinde saklıydı. Dünyaya geldiğinden beri... Ne çirkin... ...acımasız bir dünya bu. Yaşayabilmek için zeki ve iradeli olmak gerek. Size bir doktor olarak değil... ...çok eski bir dost olarak ihtiyaç duydum. Düşündüğüm şeylere inanabilmek için... ...onları... ...sizin aslınızdan duymak istedim. Sağ ol. Aklınızın kabul edemeyeceği şeylere... ...sizi inandırmaya kalkacak kadar aptal değilim. Gerçeği... ...iştenlikle söylüyorum. O bizler gibi değildi. Tanrı bizi daha güçlü yarattı. Neden böyle bilmem ama... ...siz... ...bunun böyle olduğunu anlayacak kadar çok yaşadınız. Rica ederim. Artık gidin doktor. Sizden beklediklerimi bana verdiniz. Ama şimdi... Şimdi ağlamak istiyorum Yalnız başım Teşekkür ederim Teşekkür ederim. Evet. Meti Meti geldin mi? Evet şey, Dışarısı soğuk mu? Hayır Hava biraz ısınmış Varlıklarıyla huzurda tanıyın İnsanlar vardır yani İşte bu doktor Fletcher da öyle biri işte Ünlü bir ruh hekimi olmasını da buna borçlu Biliyor musun Met? İlk kez Çocuklarımdan biri yanımda ölüyor Annemle babam da Benden uzakta Aniden ölmüşlerdi <gülüyor> Tıpkı oğullarım gibi <gülüyor> Ne kadar <garip> rastlandı Evet <gülüyor> Ama yolun ölüm <Gülüyor> ne yazık Ölüm onu kanda bir otel odasında Hiç görmediğim Adını bile bilmediğim bir kadının kolları arasında yakalamıştı Sonuna kadar Ölüm ve ihtiyarlıkla savaşan Hayattan zevk almaya çalışan yaşlı bir adam olarak Adam. Adam. Uyanın hastırmam. <Gülüyor> ne, ne var Meti ne oldu? Şey yatın kaptanı sizi bekliyor. Önemli bir şey olmuş. Yanında bir de polis var. Ya, hemen geliyorum. Sabahlığımı ver bana Meti. Kaptan. Kaptan Mekteviç. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın. Ama Mr. Perkin'e bir şey olmuş. Nerede? Kamerasında mı? Orada değil adam. Kartonda Şey gazinoda geç vakte kadar Kumar oynamış Kartona uğramış Ve gece orada kalmış olacak Öldü Değil mi Eğer isterseniz Sizinle geleyim madam Hayır Metin Kaptanla ben ve memur bey gideceğiz Onu kimseye duyurmadan Yatımıza getirmeliyiz Saat kaç? Daha beş olmadı. Öyleyse sokaklar boştur henüz. Bir tanı daha aramamız. Üstüme bir şey alıp geliyorum kaptan. Hemen gidelim hemen. Nasıl oldu bilmiyorum madam. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı otelimizde. Büyük şanssızlık. Özür dilerim madam. Çok özür bırakın dilerim. Bırakın bırakın bırakın şimdi bunları. Hangi odada? Hangi odada? Beni oraya götürün. İşte şu odaymış madam. Ama siz oraya girmeyin lütfen. Ha, hayır hayır kaptan. İyi niyetinizi anlıyorum Ama her şeyi kendi elimle yapmak zorundayım Bırakın beni Hala ağlıyor musun ahlaksız kadın Ne duruyor burada atın şunu dışarı atın Bir dakika katta Odaya yalnız girmek istiyorum hayır oh. hayır Sen Sen olamaz Madem bir sedye bulunur mu burada Hayır ama hastanelerden birinden bulabiliriz Bunun için resmen başvuruda bulunacaksınız Bir sürü soru soracaklar Hayır Buna zaman yok Onu derhal yata Kendi kamerasına götürmeliyiz Cesedin yerden alınıp yatağa konulmasına bile izin veremem Önce ifadeler alınacak On bin dolar işinize yarar mı memur bey <gülüyor> Elbette madem bu kadar çok para kimin işine yaramaz? Eğer sorun çıkarmayacak olursanız bu para sizin. Yapacağınız şey çok basit. Kocamın ölüsünü yata nakletmek istiyorum. Önce sedye gerektim adam. Sedye yok vaktimiz de yok. Başka başka ne bulabiliriz? Ne, ah, tekerlekli bir koltuk. Böyle bir koltuk var hemen getiririz. Ah, Yalnız sayın müdür. Kimse hiçbir şey duymamalı bilmemeli. Tabii adam bu otelimizin de aleyhinde olur. Kimse bir şey bilmeyecek. Bu koltuğa oturtup üzerine örteceğiz. Kaptanlar siz onu sürüp götüreceksiniz. Anlıyorum tamam. Ben yata dönüyorum. Siz gelince kamerama gelip beni uyandırırsınız. Yalnız tayfalara ne yapacağız? Ben idare ederim. Önce yata yalnız girerim. Ortalarda birine rastlarsam onu aşağı yollarım. Bir şeyden kuşkulanacak olurlarsa... Mayor'un kumar oynarken birden fenalaştığını söylerim Beni mi bekledin Meti? Evet Hiçbir şey sormayacak mısın? Öldü Çok üzgünüm İnanamıyorum Hayatımdan harika bir şey yok oldu Sevdiğimle Tüm varlığımı aydınlatan Bana bazen acı Bazen mutluluk veren varlık gitti Benliğimin yarısı öldü artık Ondan sonra hep Yarım insan olarak yaşayacağım Madame Madame daldınız yine Evet Mayor'un ölümünü yaşıyordum <Gülüyor> Artık evimize gidebiliriz Burada oturmamıza gerek kalmadı Her şey bitti <Gülüyor> El isti Sonunda Yardım eddiğimde de giyinin madam. Hasta bakıcı taksi çağırmaya gitti Cenaze töreninin düzenlenmesini Helene vermekle galiba en iyisini yaptık ha. Ne dersin Meti? Sizden sonra ailenin en beceriklisi o. Ne görkemli bir tören oldu değil mi? Bana kalsa sessiz sedasız bir şey seçerdim. Emur ile Helen ne yazık ki böyle şeylere önem veriyorlar. <gülüyor> ne garip. Saygınlıklarını yitiren insanlar itibar artıracak şeylere Ne kadar önem veriyor Ama kızınız da hoşlanırdı böyle törenlerden Nitekim Elis'in yaşamındaki En önemli olaylar Doğumu Düğünü Ve ölümü oldu <Gülüyor> of Aman ben bu törenlerden Nefret ediyorum Ne büyük bir tören oldu değil mi büyük anne <Gülüyor> Memnun musunuz Aa, Yine içmişsiniz Emel Unutmak için Artık hiçbir şeyin önemi yok büyük anne Dünya kaynıyor Hiç olmazsa hapiste başımı dinler Büyük anneciğim babamla neler konuşuyorsunuz böyle Aa, Buraya oturabilirsin Ceyim Ben gidiyorum Seninle konuşmak her zaman içimi ferahlatır Ceyim Büyük anne son günlerde Hep düşündüm Annemin mutlu olamama nedenini Dünyada hiçbir şeyden zevk alamaması Her şeyi hep hazır buldu Hiçbir zorluk çekmedi... ...hiçbir şeyi elde etmek için savaşmadı... ...hayatı renksiz ve heyecansızdı... ...başından geçen hiçbir şey macera değildi... Haklısın Jane... Büyük anne... ...ben para istemiyorum... ...yani netle benim kazanacağım paradan başka para istemiyorum... Siz tüm servetinizi ötekilere bırakabilirsiniz Onların o paraya ihtiyaçları var çünkü Onsuz yaşayamazlar Ben netle evlenip Kendi işimi kendim görmek istiyorum Bir iş bulup küçük bir şehirde yaşamak Buradan kurtulmak istiyorum Evet Ceyne Peki de düşüncelerimi çok çocukça buluyorsunuz Yok yok yo, öyle mi bilmiyorum ama yerinde olsam... ...parayı bu kadar da aşağılık görmezdim. Bütün sorun... ...onu nasıl harcadığımıza bağlı. Aslında bir değeri yok ama... ...onunla elde edeceğimiz şeylerle... ...değerlenir o. Onunla bilgi ve görgü sahibi olunabilir. Dünyanın güzellikleri görülebilir. Hem sen... ...ne de bu fikrinden söz ettin mi? O belki de senin zengin olmanı ister. E, bu konuda söz söyleme hakkı da var. Onunla bu sorunu böyle açık konuşmadım. Ama... Bir gün zengin olacağımı düşünerek üzüldüğünü biliyorum. Hayatımı kazanmak için çalışmak zorunda olsaydım çok memnun olurdu eminim. Bunları seninle daha sonra uzun uzun konuşmak isterim Cey. Anneni bu büyük töreni hazırladığı için teşekkür etmeliyim. Bunu hak etti. Metropolit ayini yaptırttığı için büyük başarı kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün sana Börçurt'ları anlatayım Jane. İşlerini bilen insanlardır. Mayor rahip Börçurt'lar için çok ilerleyeceğini söylediğinde ne kadar haklıymış. Ne yapıp yaptılar. Üç nesildir kilisede hüküm sürdüler. <gülüyor> Ayin okunurken yüzünüze baktım. Dalmıştınız. Bunları mı düşündünüz? <gülüyor> evet. Biliyor musun Ceyn? İnsanın heyecan dolu Uzun bir hayat sürmesi Ve yığınla anısı olması ne iyi hmm. Canın sıkıldığında Onlardan birine gömülüp Uzaklara gidebiliyoruz. <gülüyor> ne ilginç bir insansınız Büyük anne <gülüyor> Bu kadar uzun yaşamak Ve olayların ne şekil aldıklarını görmek Bahsan Öyle eğlenceli oluyor ki Ah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Artık günlük hayata dönmemiz gerekmedi Bazen ölümlerin sizin dopdolu hayatınızda bir ara olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Haklısın galiba Bir süre her şeyi unutur tembel ve uyuşuk olur Yapacağınız işler uzun bir liste tutuyor Hepsinden beteri de Emory'nin sorunu Hakim Everett'in neler yaptığını bilmiyorum daha İnce durumu öğrenmem gerekiyordu Öyleyse önce onu göreceksiniz Hı, Evet de telefonu et Ve bugün saat dörtte gelebilir mi diye sormadı Aha bak çok önemli çok Davet tarihini daha sonra saptayacaksınız herhalde Öyle, Zaten daha matemde olduğum için Çok sade bir yemek olacak bu Hı. Dostların bir araya gelip sohbet edecekleri Samimi bir toplantı çok çok meraklıyım Everett Ne oldu Ne yazık ki iyi haberlerle gelmiyorum Suzy Avukatınız sıfatıyla Emronen müşterilerinden Paralarını kaybedenlerle görüştüm Çoğu da öyle kinle dolu ki Yalnızca dördünün ağzını kapatabildim Diğerleri bu işi sonuna kadar götüreceklerini söylediler oh, Çok kötü Eğer arada siz olmasaydınız Daha bile zalim davranacaklardı eminim Sizin bu işe karışmanıza üzüldüler Emory böylesine düşmanı nasıl kazandı bilmem <gülüyor> Çoğunu onun dostu bilirdim Siz Emory'yi yakından tanır mısınız? Hayır İlişkimiz yüzeyseldir Nedenini onun o kendini beğenmiş kasıntılı davranışlarında aramalı Gurur, azamet aptalların harcıdır Birkaç yıl önce çok para kazandığı sıralarda tahammül edilmez hale gelmişti Kendini Sezar'dan, Napolyon'dan, Büyük İskender'den daha büyük görüyordu Şimdi de başına bu gelince şaşırıp kaldı <gülüyor> Küçük adam Hele Dick hırsı Sınıfını yüzüstü bıraktığı için Onun bu cezayı hak ettiğini söylüyor <gülüyor> Bu da Harvard kulüplerinin dili olsa gerek Evet Bunu şimdi ahçı getirdim madem Hı. Belki hemen görmek istersiniz diye düşündüm Bakayım Teşekkür ederim Matthew ee, Gidebilirsiniz Galiba sonunda Evet Skandal. Mahkeme çok zengin bir kilise ve kulüp üyesini dolandırıcılıkla suçluyor. Aman Tanrım, altında da Emory ile Helen'in kilisenin kapısında çekilmiş bir fotoğrafları var. Ben de bakabilir miyim? Ha tabi. Oh, bu felaket haberinden çok. Bunu Ceynet daha önce haber vermediğime üzüldüm ben. Jane ile Jack için çok kötü oh, bu. Oh, onları anlatmalıydım. <gülüyor> Helis'in ölümü girder ya. Ey tanrım. Şimdi belki de sokakta, dükkanda ya da arkadaşlarının yanında öğrendi. Babası hırsızmış diye kimselerin yanında ve birten biri. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? şimdi? Şimdi, şimdi sizden ayrılmak zorundayım. Gidip Jane ile Helene görmeliyim. Başka ne yapabilirim ki? Siz mahkemede bize yardım edeceksiniz değil mi? Ben ceza davalarıyla uğraşmam Zaten de bana başvurmadı Ama elimden gelen yardımı yapacağım emin olun Siz ilgilenirseniz etkisi büyük olur Ben bu işe karışmamayı yeğlerdim Ama ismimin etkili olacağını umuyorsanız Sizin hatırınız için yaparım bunu Evet öyle umuyorum Arabam kapıda. isterseniz sizi Helen'e götüreyim Yok yok teşekkür ederim e, Yalnız gitmem daha iyi Yolta düşünürüm oh, Bu inanılır şey değil Büyük anne Emory bunu nasıl yaptı Duyar duymaz geldim e, Jane nerede Bilmiyorum. Bugün öğle yemeğinde evde değildi Nereye gideceğini de söylemedi oh, Bu oğlana tutulduğundan beri artık bana hiçbir şey söylemiyor Onu bulmak istiyorum Neden yaptı bunu Emory Böyle bir şey yapmaya ne hakkı vardı bize Bak şimdi kuvvetli olmalısın Helen Böyle bir şey yaptığına siz inanıyor musunuz Büyük anne Ne yazık ki doğru Bunu bana kendisi itiraf etti Demek haberiniz vardı da bana bir şey söylemediniz Bizi hiç değilse Hiç değilse hazırlayabilirdiniz bunu Kendine gel Helen Durum zaten kötü bir de sen onu bütün kötüleştirme Size bir şey söylemedim Çünkü son dakikaya kadar Bir çare bulacağımı vurdum <Gülüyor> Yokta herkes bunun benden önce haber aldı herhalde Birçok kişinin duyduğunu sanıyorum Paralarını kaybedenler dillerini tutamamışlardır Bizim Ahsu bile duymuş Hakim Everet'i ettim O düzeltmeye çalıştı Son dakikaya kadar hatta Ahmet'i gazeteye getirdiğinde yanımdıydı Bütün bunlar hep o adi kadının yüzünden oldu Zaten sonunda bunun olacağını biliyordum O Tanrı'nın cezası kadın yüzünden ee, Hangi kadının? Adını bilmiyorum Onunla otellerde buluşuyormuş Buffalo Kansas City gibi yerlerde Bunu nereden öğrendin Kuşkulanıyordum Dedektifler tuttum Onları birkaç kez beraber görmüşler oh, oh, Bu çok basit bir davranış Helen Neden yaptın bunu Bilmek istiyordum Bu kuşkulu duruma artık dayanamıyordum Boşanmayı mı düşünüyorsun Bir karı kocanın ayrılabileceğine inanmadığımı biliyorsunuz Öyleyse akılsız ve basit bir kadın gibi davrandın Kıskançlıktan mı yaptın bunu Emory'yi seviyor musun? Kıskanmadım Yalnızca öğrenmek istiyordum Hayır hayır Emory'yi sevmiyorum ve hiçbir zaman da sevmedim sanırım Demek hayatında hiç sevmemiş bir kadınsın ha Kendinden vermesini Fedakarlıkta bulunmasını Bağışlamasını bilmeyen bir kadın Yazık çok yazık Evet öyle İşte. Konudan uzaklaşıyoruz Yalnız seni rahatlatacak bir şey söyleyeyim Onun iflasının nedeni bu kadın değil O hiçbir zaman kadına para vermezdi Tam tersine Elinde avucunda ne varsa aldı Bu maceranın bu kadarcık bile kibar yanı yok Yalnızca bayağı ve miskin bir ilişki Siz bunu nereden biliyorsunuz? Kadınla konuştum Bu ilişkiyi bildiğiniz halde onunla nasıl konuşabildiniz? Ona nasıl dayanabildiniz Büyük Anne? Oh, bu dayanmak sözcüğünü çok gülünç buldum Helen. İnsanlar hayatta ondan çok daha kötü şeylere dayanmak zorunda kalırlar. Büyük Anne sizin yanınıza gelebilir miyim? Bak Helen şimdi Metin olmalısın. Şu anda böyle bir şey yapamazsın. Onu bu durumda bırakıp kaçamazsın. Hayır artık onu görmek istemiyorum. Bana ve çocuklarıma nasıl yapabildi bunu Ben şimdi seni evine alamam Helen Bunu yapmak için fazla yaşlı ve sinirliyim Senin yerin evin Madem ki boşanmayı kabul etmiyorsun Onu bu durumda bırakmak ayıp Boşanmak ayrı bir konu Ondan nefret ettiğine göre boşanmak daha namuslu ve dürüst bir davranış olmaz mı? Ben olmuş bir kadınım Şimdi üç önemli işim var Önce Emory'nin avukatlarına telefon edip Kefalet meselesini görüşeceğim Sonra ne de telefon edeceğim Ondan sonra da Jane'i aratmaya başlayacağım hmm. Anlaşılan sen bana hiç yardım etmeyeceksin e, Telefon rehberi nerede Aa, Burada alın hmm. Şimdi bana şu avukatların numarasını bul bakayım oh. <Gülüyor> Cevap vereyim mi Ben on sen vermem Yine o gazeteciler olmalı Sabahtan beri bu kaçıncı ben onları idare ederim Öyle işleri çok yaptım Alo Burası Stilham'lerin evi Miss Jane Stilham orada mı acaba oh, net. Siz misiniz Ben Mrs Perkinton oh, Sizi bulduğuma çok sevindim Ben Jane'i arıyordum ee, Burada yok ben de arıyorum Öyle yeminin nerede yetini biliyor musunuz Beraberdik saat 2'de ayrıldık onu mutlaka görmeliyim. Çok önemli. Evet, şimdi en önemli sorun bu. Ben de onu aratacaktım. Ona bir şey söylemiş miydin? Hayır. Niyetlendiğim halde henüz söyleyememiştim. Biliyorsunuz kızımın ölümü. Şimdi işinizden çıkıp gelebilir misiniz? Ben de buna hazırlanıyordum. Aa, o halde doğru bana gelin. Belki o da bana gelir. Hadi bekliyorum. Neden onun önce annesinin yanına koşacağını düşünmüyorsunuz? Anlayamadım büyük anne. Ya sen elhen onun önce nereye gideceğini umuyorsun Buraya gelmesi gerekir Ben elimden geleni yaptım Ona iyi bir anne olmaya çalıştım Emin misin Helen Bütün bunların nedeni hep o oğlan O neydi belirsiz Ona tutulduğundan beri tamamen değişti oh. Bu adam hepimize uğursuzluk getirdi <gülüyor> Bu düşüncelerini hiç doğru bulmuyorum Helen Bu çocuğun sizin damadınız olacağı muhakkak gibi bir şey Bu davranışlarınızla Ceyne kendinden uzaklaştırırsın <gülüyor> Çok korkuyorum Gelecekten Her şeyden Dayanacak hiçbir kimsem yok Emorye yardım etmek için elimden geleni <gülüyor> yapacağım Helen bunu bil Hakim Everett de yardım edecek Sonuç ne olursa olsun onun bütün borçlarını ödeyeceğim Şimdi bu durumda mı? Yani mahkemeye verilmişken Emory'nin bu parayı çaldığını zaten biliyoruz Kendisi itiraf etti Ben de bunu iade edecek Ve senin mirastaki payına sayacağım. Ama, Ama bu doğru değil ki Herhalde kız kardeşin Madlen'den Ya da çocukları Jane'le Jack'ten beklemiyorsun bu fedakarlığı Neden bekleyeyim bu parayı ben çalmadım ki? Oh. Ne garip bir iddia bu. O kadının parasını ödemeyi düşünmüyorsunuz ya. Neden almasın? Emory kadının nesi varsa almış. Sizi hiç anlayamıyorum büyük anne. Herkes sizin gibi olsa dünyada ahlak kavramı kalmazdı. Benim anlayamadığımda acaba neden hayatta felaketlerini kendi elleriyle hazırlayanlar... ...herkesten daha yüksek sesle şikayet ederler. <gülüyor> Artık gidiyorum anne. Emory'nin avukatlarına telefon edip... Yardım edeceğimi söyleyeceğim ha, Jack nerede İki hafta önce kendi evine taşındı Ne yapmak istediğini maalesef anlayamıyor O ne yapmak istediğini biliyorsa mesele yok Emorye söyle bana her konuda güvenebilir <Gülüyor> Bana kalırsa ikiniz bir süre buradan uzaklaşın e, Mahkeme başlayıncaya kadar yani dedikoduculardan uzaklaşmış olursunuz ve sonra Emory işleriyle uğraşacak birine bulsun Onun artık bu işleri yönetebileceğinden emin değilim. Söylerim. Ondan ayrılmanı tavsiye etmem. Belki bu felaket birbirinize yaklaşmanıza, anlaşmanıza neden olur. Daha birlikte geçirecek uzun yıllarınız var. Bu yılları iyi değerlendirin var. Bilmiyorum. Düşünemiyorum artık Sen de Emory kadar suçlusun Eğer canlı neşeli bir kadın olsaydın Onu mutlu ederdin O da o tanrının cezası kadına gitmez Ve para kazanmanın dünyada Her şey demek olmadığını anlardı Kız kardeşin Maddelen bile Bütün sevgililerine ve kocalarına karşın Hayatını senden iyi yönetiyor Hayatta her şeyi inkar etmiyor Hiç olumsuz değil Olumlu bir ruhla yaşıyor Jane evime uğramış Ve bana bu mektubu bırakıp gitmiş Artık benimle evlenemeyeceğini Aksi halde geleceğimin mahvolacağını yazıyor Sakın beni aramayın Kendimde seninle konuşacak kuvveti bulunca Tekrar döneceğim Ama en iyisi her şeyi ve beni unut diyor <Gülüyor> Pek çocukça yazılmış Sanki bir romantan alınmış gibi Bir çılgınlık yapar mı dersiniz ya, Hayır hayır zannetmem çok duygulu bir kızdır ama aynı zamanda büyük acılara dayanacak kadar da yüreklidir. Aynı benim gibi. Şimdi yapacağımız şey bir an önce onu bulmak. Nereden başlayalım? Nereye gidebileceğini tahmin edebilir misiniz? Onun bir trende ya da bir otelde yalnız olduğu fikrine dayanamıyorum. Hiç tahmin edemiyorum. Durumun polise ve gazetelere axsetmesini engel olmalıyız. Ne diyorsunuz bu işe? Çok haklısınız. Ben. Jane'le evlenmek istiyorum Bu durum hiçbir şeyi değiştirmez Onun garip fikirleri var Zenginliğinden utanıyor Ben bu saçmalığı aldırış etmiyorum evet, <Gülüyor> bir ailede iki ev hamlı insan çok fazla İş hasta olduğumu söyledim Onu her yerde arayacağım Washington'daki en büyük amiriniz kimdi? Holman Dury Say say hatırladım unutmuştum sizi sever mi? <Gülüyor> Galiba seviyor beni. Gerekirse daha uzun süre izin alabilmemiz için... ...bence özel bir dedektif bürosuna başvursak daha iyi olur. Onlar birkaç kişi birden kullanırlar... ...ve daha tecrübelidirler. Jane'in annesiyle babasından yardım istemeyiz. Onlar şarkın <Gülüyor> durumdalar. Bu gece... ...burada yemeğe kalın. Everett'i de çağırırız. Dedektif bürosunun baş dedektifini de alır gelir Ne dersiniz siz? Çok iyi olur ben hemen telefon edeyim. Biliyor musunuz ne düşünüyorum Çiğin bulununcaya kadar gelin burada kalın Ev çok büyük Bu ikimiz için de iyi olur ha, Haklısınız sabahtan akşama kadar durmadan Birbirimize telefon etme zahmetinden de kurtuluruz Hı. Burada kalacağım onun böyle bir şey yapacağını hiç ummazdım Ne kadar aklı başında bir kızdı <gülüyor> Tıpkı benim gençliğim gibi Dıştan bir kumru gibi Sakin ve uysal Ama içi kaynayan bir çam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz işliyoruz Meti Kalplerimiz katılaştı Hem hapse girerse Bunun C'nin yaşamında bir şey değiştirmeyeceğini biliriz Ama o insanın çok çabuk yaralandığı Acı çektiği olayları büyüttüğü bir yaşta Öyle öyle Şimdi birdenbire Aspas'ı özledi. Ah. Şu dakika ona öyle ihtiyacım var ki O insana hep kuvvet ve cesaret verir Keskin işlek zekasıyla olayları Hemen realist yönünden kavrar Sonra da harekete geçer Öleli aşağı yukarı 14 yıl oluyor <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet 5. caddedeki evinde Beyin kanamasından birdenbire ölmüştü o öldüğünde hayatımdan bir daha hiç yerine koyamayacağım bir şey daha eksilmişti. Zekayı ve iradeyi, özveri ve zarafeti sembolize eden bir şey. Ölüsü bile şık ve zarifti değil mi? Tabutunda bile. Ölürken beni hiçbir zaman ödeyemeyeceğim bir minnet altında bıraktı. Evliliğimin ilk yıllarında, oğullarımın ölümünde, Elis'in boşanmasında yaptıkları... Aspasi olmasıydı, hayatımın bazı devrelerine imkansız dayanamaz belki, belki de yaşayamazdım Bana her zaman derdi ki, Susi, sakın bütün yumurtalarını aynı sepete koyma Sonra hepsini birden kırabilirsin, onları ayrı yerlere dağıt Yani sevgilerini, ilgilerini ve onun sayesinde yaşamaktan zevk aldım belki de. O sizin gerçek dostunuzdu Jane'den hala haber yok Artık yatalım Ondan haber gelmedikçe beni uyandırmam etti Sonunda mantıklı davrandığınıza sevindim ha, Bir şey daha Bu işler bitince batıya gitmeyen edersin ah. Yarın şoförnikle konuş İki ay üç ay karısından ayrı kalabilir mi diye sor ...uzun bir yolculuk olacak... ...gidebileceğini olur. sanıyorum... ...ee hemen değil tabii... ...bütün bu işler hallo ...tabii... ...şey... Miss Jane'in bu genç adamdan ayrılmasına izin vermeyeceksiniz değil mi... ...onun gibi ince duygulu bir gencik kaybederse çok yazık olur... ...kalbinden geçenleri anlamak için yüzüne bakmak yeterli... ...siz isterseniz bunu da halledersiniz... Şimdiye kadar neler başarmadınız <gülüyor> <gülüyor> Elimden gelen her şeyi yapacağım Ceyhan Bu çocuğu elinden kaçırırsa Gerçekten yazık olur Onun böyle bir çılgınlık yapmasına Ve bir daha o uğursuz eve dönmesine Engel alacağım Jane'den hala haber çıkmaması beni perişan etti Böyle kaçacağı yerde Doğrudan bana koşmadığı için de Onu asla bağışlamayacağım Az önce Jack geldi buraya Aa, O da mı size geldi nerede Buradayım anne Nerelerdeydin Evimde Hiç kimseyi görmek istemedim Bu çok kaba bir söz Babanın suçlu olduğuna inanman için bir neden yok O bir iftiraya kurban gitti Görüyorsunuz değil mi büyük anne <Gülüyor> Annem yine inanmadığı şeyi savunuyor. Ben babama minnet borçlu değilim. Beni asla sevmedi. İsteklerini yapıp kulübüne girmedim diye düşman gibi davrandı bana. Bundan böyle kendi istediğim gibi davranacağım. Oğlumun şu haline bakın büyük anne. Aslında, aslında ben size veda etmeye gelmiştim büyük anne. Bugün öğleden sonra kana diye hareket ediyorum. Hava kuvvetlerine katılacağım Demek sen de kaçıyorsun ha? Bu iyi işte İş işten geçmeden kaçıp kustulabileceksin Babana veda etmeye gideceksin tabi Hayır gitmeyeceğim Onu bir daha görüp görmemek umurumda bile değil Çek Doğrusu bu büyük anne Ondan hiç sevgi görmedim ki Ben daha küçücük bir çocukken Dışarıda başka türlü davranır Gece odama gelip onun istediği gibi Davranmadığım için beni döverdi onun gibi önemli bir kişi olmamı isterdi Yani bir şarlatan İşte yaptıkları ortada Yetercek. Benim hiçbir zaman yuvam olmadı Bazen arkadaşlarımın evine giderdim Orada herkes neşeli ve mutlu olurdu Oysa bizim evde kimsenin yüzü gülmez Kimse konuşmazdı Üstelik iç yüzümüz berbat olduğu halde Dışarıya karşı çok bağlı bir aile gibi görünürdük Jane, Jane. Evet. Peki, o ne olacak? O, mu? o mutlaka geri döner. Benden daha zeki ve kuvvetlidir. Yalnız dönünce bana haber verin. Gittiğim yerden size telegraf çekeceğim. Heh, şimdi hoşça kalın büyük anne. Hoşça kalın anne. Adresimi bildireceğim size. Allah'a, <gülüyor> oh, belki de iyi gelir. Şimdi Emory ile ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kayn'i bulana kadar hiçbir şey yapamayız Ondan sonra da yakında bir köye gideceğiz Biliyorsunuz Emora ülke dışına çıkamaz ee, Şey, Jane'in bir çılgınlık yapmayacağına emin misiniz? Evet, Jane böyle şeyler yapacak kız değil oh, Umarım e Artık Emora'yı ve evini düşünsen niye edersin Helen? lan? Evimi mi? <gülüyor> Hangi mi? Emorun'un bir odasına kapanıp sızıncaya kadar içtiği o kasvetli evi mi? Kendini toplayacak elbette. Artık hiç önemi yok bunun. Bak, geçen gün buraya gelmeni istemediğimi söylemekle hata ettim. O gün çok heyecanlı ve sinirliydim. Beni bağışla Elan. Burası senin evin yavrum. Ne zaman istersen hiç düşünmeden gel. Tıpkı çocukluğundaki gibi. Benim neyim varsa sizlerin. <gülüyor> Teşekkür ederim büyük anne ama şimdi gelmeyeceğim Bu durum iyi ya da kötü bir sonuca varmadan Emory'den ayrılmayacağım Eğer korktuğumuza uğrarsak o zaman gelir Bir süre sizin koruyuculuğunuz altında yaşarım Şimdi artık gideyim Jane'den haber alınca sana hemen telefon ederim yavrum Onun yüzünden bunca zahmete katlandığınız için sağ olun bu yaptığı şey bencilik ama... ...bununla uğraşmak benim görevim. Aslında her şeyi yapan ne? Ha, bak, bu oğlanı daha iyi tanımaya çalışmalısın Helen. Jane çok şanslı doğrusu. Eski inançlar yok oldu. Jane yeni bir dünyada yaşayacak. Emory'nin felaketi de bu dünyanın değişicini göstermiyor. Bilmiyorum. Belki de. Ama hala anlamak istemiyorsun Helen. Aklın, mutluluğun, onurun... ...parıyla satın alınabileceğine inanmışsınız siz. Hallan Elise çok zengin olmasıydı. O ahlaksız dükle... sonra bir asalakla... ...üçüncü kez de miskin bir aptalla evlenmezdi. Teleti gibi bir hasta bakıcı olur... ...kendi gibi biriyle evlenir ve mutlu olurdu. Ya baban Herbert. Çok parası olmazsa O son model arabayı alarak Hız yapıp köprüden uçmazdı Sonra amcan Edise Çok genç yaşta Sefahat alemine dalıp mahvolmazdı Ya sen Paran olmasa Devrim parlak adamı Emori ile evlenebilir miydin acaba Ah büyük anne Bizseydiniz Evet evet Bilmediğim çok şey var daha Ama her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum Övünecim çok şeye karşın Önümde çok az bir zamanım kaldı hele. <Gülüyor> Geldi Geldin mi siz büyük, anne büyük anneciğim C Ay, Yavrum o Şükürler olsun ben utanıyorum yok, yok. Bunun önemi yok artık Şöyle, şöyle gel bakayım Met gel, gel. nerede Nerede olacak senin peşinde Onu bu saatte Hiçbir yerde bulamazsın Şimdi benim evimde kalıyor Nasıl olsa gelecek Belki bir şeyler yemek istersiniz Hemen gidip sandviçle çay getiririm. Ah, çok iyi olur açım çünkü param bitti. Ay zavallı küçüğüm hemen gideyim. Oh, herkes geldiğinizi duymuştur. Kim bilir Taylor ne yaptı. Şimdi beni tekrar öp bakayım çeynim. Oh, büyük anneciğim. <gülüyor> Sizi seviyorum. Ah, senin bir çılgınlık yapmış olduğundan emindim. Benim küçük çeynimden Emindim ben. Hadi. Hadi şimdi hemen annene telefon et yavrum. Oh, büyük anne ben eve dönmek istemiyorum Bunu yapamam Bırakın da sizinle beraber oturayım ne olur ya Önce annene haber vereceğim Bunları sonra konuşuruz hadi Ben Jane Büyükannemden telefon ediyorum Çok iyi merak etmeyin Hayır bu gece gelmeyin Merak edecek bir şey yok ben, ben sabah erkenden gelirim Sorun çıkarma anne Ne olur lütfen Yeniden aynı hikayelere başlamayalım Babama da saygılar Şimdilik iyi geceler <gülüyor> Artık netle evlenmemekte ishar etmeyeceğini Saçma fikirlerinden kurtuldun umarım Jane'a ah, Bilmiyorum büyük anne Ne tuhaf Onun tüm geleceğini mahvedeceğimi bildiği halde benimle evlenmek istiyor Ondan ayrılamayacağımı anladım Söyleyin ben şimdi ne yapayım Kaçmakla çocukluk ettim Bu ne de yalnızca acı verdim Öylesine üzgün ve çaresizdim Söyle bakalım nasıl oldu bu <gülüyor> de yemek yedikten sonra yardım kuruluna uğramıştım Çıktıktan sonra gazete bayinin önünden geçerken globun baş sayfasında annemle babamın kocaman resimlerini gördüm. Oh, Senin için çok acı biliyorum yavrum e, Anlat anlat rahatlarsın <gülüyor> Önce inanamadım Tekrar tekrar baktım da Birden bayılacak gibi oldum ama kendimi tuttum Sonra bir eczaneye gidip bir müsekkim iştim Ve kararımı verdim Kaçacaktım Bir tezkere yazıp Ned'in evine bıraktım İstasyona gidip üçüncü mevkiye oturdum Hem param azdı Hem de orada bir tanı daha rastlamak ihtimali yoktu Atlantic City'de bir otele indim Bir şey yemeden odaya kapandım Düşünmeye başladım Düşündükçe fena oluyordum Babamı ben eti Çocuksun Ceylin Emores hem gibi bir sahtekarın kızıyla evlenemezdi Ama onu seviyorum da Of büyük anne Bilsen ne büyük bir azaptı bu Bakın Bakın size neler getirdim Kızarmış et Tavuk Bakalım. omlet mayonez Meyve <gülüyor> ah, ah, ah, ah, geldiğini duymuş anlaşılan <gülüyor> Artık ağlamak yok hem bunları yemezseniz aşçı gücenir size. <gülüyor> Hepsini yerim. İki gündür çikolatadan başka bir şey yemedim oh, iyi Siz iyi bir kızsınız O genç adamla evleneceksiniz Ve her şey düzelecek <gülüyor> Ne derken gelir mi acaba <gülüyor> Gördünüz mü ilk lokmada iyi düşünmeye başladı bile <gülüyor> Belli olmaz Bak Jane evleneceksin Ve bu konuda saçma itirazlar istemiyor Ama onun ne düşündüğünü bilemiyorum ki Ben biliyorum Onun geleceği hakkında endişelenmene de gerek yok senin bol param var Paradan söz etmeyeyim büyük anne Ondan nefret ediyorum O külüstür otelde parayı çok düşündüm Ve her zaman elimizin altında bulunan bu servetten iğrendim Babamı bu duruma düşüren de para değil mi? Netle olan ilişkimizde paranın yeri yok Asla ah, Bunu ben de biliyorum yavrum Ama pratik düşünüyorum Açlıktan ölecek ya da bir kulübede yaşayacak değilsiniz. Paranın sence bir değeri yok. Çünkü her zaman elinin altında hazırdı. Ona ihtiyaç duymadın. Şimdi de ondan kurtulmak istiyorsun ama bu mümkün değil. Hayır. Senin yaşındayken paranın değerini çok iyi bilirdim ben. Onu kazanmak için insanın belini büken... ...ellerini nasırlaştıran çalışmanın ne demek olduğunu da. Ancak para kazanmak için çalışırsan Onun değerini anlayabilirsin Aptallık etmeci Ben de para kazanmak için çalışmak istiyorum Dünyada en fazla istediğim şey bu Ama insanın nereye harcayacağını Bilemediği kadar çok parası varsa Çalışması çok saçma olmaz mı? Evet belki haklı olduğun taraflar var Ama şimdi bu durumu halletmeye çalışmalıyız Çözüm bulmalıyız <Gülüyor> ah. Ah. <Gülüyor> Kapı çalınıyor Mr. Talbot olabilir ee, Aa, Acaba o mu? E, e, hemen gidip sen iyi olur Tabii, Ona müjdeyi de veririm <gülüyor> Sakın yine çocukluk ettiğim deme yavrum Net senin için hayatta her şeyden önemli Bu yalnız onu sevdiğin için değil Aynı zamanda sana en uygun hayat arkadaşı olduğu için ha, Şimdi kahramanlık duygularını bir yana bırak Ondan vazgeçerek yapacağım fedakarlığı düşün bakayım hadi. Büyük anne ben ha, Yalnızca ...onun istediğini yap. Gelen otur eminim. Bu saatte başka kim gelecek bize? Hadi hadi şimdi git onu karşıla. Baş başa oturup konuşun. Sabah ikinizi birlikte göreceğim. Yapılacak planlarımız var. Büyük anne bana kuvvet verdiniz. Gidiyorum. Dilerim sen de benim kadar mutlu olursun yavrum. Ben her şeyi, ...bütün o facialara karşın... ...çok mutlu olmuştum. Sen de umarım netle yeni bir yaşam kurmayı başarırsın da ailenin üstüne çöken uğursuzluk dağılır. Hadi. Hadi göreyim seni. Neyse, sevgilim. Ah. Oh. Her şey düzeliyor. Mr. <gülüyor> Hemin aklı başına geldi artık. <gülüyor> Mister Talbott'a öyle bir atılışı vardı. Ki. Aklından çok kalbinin sesini dinledi de ondan. Öyle. <gülüyor> Şimdi her iki kapıyı da kapatmeti. Hem onlar baş başa kalsın. Hem de konuşacaklarımız şeyleri kimse duymasın. Hmm, olur Önemli bir telefon konuşması yapacağım. <gülüyor> Alo Washington'dan Mr. Halmundurur ile görüşmek istiyorum. Ee, Mayflower otelinde kalıyor. Kim bu? Nedin Washington'daki en büyük amir. Bakanlığın Bakalnın üst düzeyindi. Onu eskiden iyi tanıdığımı ne de belli etmedim. Neden? Aslında bu yaşımda kimseye rica da bulunmak istemezdim. Çünkü ağır geliyor insana. Hmm. Ama. Jane için yapacağım Uf, Acımasız biridir Şimdi onu Emory için aradığımı sanacağım <Gülüyor> <Gülüyor> Alo Mr. Durur ee, Ben Mrs. Perkinton'ım Bilmem beni hatırlayacak mısınız Tabi tabi hatırlıyorum Aha, i̇yiyim teşekkür ederim Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için üzgünüm ama e, Söyleyeceğim çok acildi Umarım size yardımım dokunabilir e, Sizin bakanlığınızda çalışan Net Talbot adlı genç hakkında Evet En yetenekli memurlarımızdan biri Sizden bir ricam olacak Bu genç benim torunumun kızıyla evlenmek üzereydi Emur Östelhem'in kızıyla yani Bu durum her şeyi berbat etti Üzgünüm ama artık yapabileceğimiz bir şey yok <gülüyor> Hem için bir şey istemiyorum canım Küçük torunumla net birbirlerini çok seviyorlar Onların tekrar birleşmeleri için tek bir çare var Bu konuda yardımınızı istiyorum eğer buysa elimden geleni yapabilirim. İsteyiniz nedir? Onları hemen evlendirmek en doğrusu olur. Ama bu sırada bu işi burada yapamayız. Basını bilirsiniz. Eğer net uzak bir yere gönderilecek olursa... ...orada kolayca evlenebilirler. Kimse onları orada tanımaz. Bilmem mi anlatabildim mi? Evet, evet anladım. Ned'i karısını kimsenin tanımayacağı bir yere tayin etmemi istiyorsunuz. Evet, doğru. Acaba mümkün mü? Tabii, tabii. Biz zaten neli tayin edecektik. Ee, biliyorum ama bu iş hemen olmalı. Mesela bu gece e, bir telgrafla ona bildirilse... ...ve sabah kalkar kalkmaz emri hazır olsa... E, e, rica etsem bunu yapabilir miydiniz? E şimdi hemen bir telgraf çekelim. E, telgrafı buraya benim evime gönderebilir misiniz? Tabii. Ah, bu davranışınızla beni ne kadar memnun ettiğinizi anlatamam. Keşke bugün ben de sizin için bir şey yapabilsem. İlk kez benden istediğiniz bir şeyi yapabildiğim için... ...çok mutluyum Mrs. Berkington. Bu telefondan neyde söz etmezsiniz değil mi? Bu konuda bana tamamen güvenemiyorsun. <gülüyor> Tekrar teşekkür ederim. İyi geceler, hayırlı günler. Siz ne de Mrs. <gülüyor> Ambori'nin mahkeme tarihi belli olmadan... ...yolculuk için karar veremeyiz, Mati. Ne kadar kalacağımız buna bağlı. Üç, dört aydan önce başlamazmış. Aa, bunu da nereden biliyorsun? Mr. Ned Talbot'tan duydum. Mr. Stillham'ın avukatları... ...mahkemeyi uzak bir tarihe attıracaklarmış. E, bu sabah neydi gördün mü? Evet, ikisini de gördüm. Evlenmeye karar vermişler oh, Ne zaman evleneceklermiş Bilmiyorum ama her şey düzeldikten sonra galiba oh, Bu çok geç <gülüyor> Mr. Natalbut bu sabah çok iyi bir haber almış oh, Yoksa Evet derhal San Francisco'ya gideceğini söylüyordu oh, Tayini çıkmış oh, Bu mükemmel işte Ceyne söyle giyinir giyinmez ...beni görmeye gelsin. Çoktan giyindi. Ha, Söyleyeyim de gelsin. Durun bir şey daha. Hı. Bu ara Washington'da Halmundurri'ye bir teşekkür telgrafı çekelim. Hı. Kimseler duymadan tabii. Hı. Aslında bir davet verip onu da çağırmak... En olacak ama... Öyleyse neden yapmıyorsunuz bunu? Düşündüm de... Emory'nin yolsuzluğunu ortaya çıkararak... Mahfuna neden olan adamı evime davet etmem... ...çevreye karşı bir koşu açmaz. Aa, haklısınız. Oh, i̇nsanın Emory gibi bir akrabası olması... ...ne can sıkıcı şey... Mehdi bana evlenmeye karar verdiğinizi söyledi Evet büyük anne <gülüyor> Ne zaman evleniyorsunuz Bu durum sonuçlanınca artık o zaman gazeteciler bizi rahatsız etmez Aa, Ama bu çok geç Mehdi bana sizin San Francisco'ya tayin edildiğinizi söyledi Evet bir saat önce bir telgraf aldım Telgraf buraya geldi hayret ettim Benim burada olduğumu kimse bilmiyor Bu cidden garip Neyse şöyle iki yanıma oturun da bakayım Sizin için başka planlarım var çünkü Şimdi dinleyin beni Merak ettim büyük anne Bakın Ned'in arabasına atlayıp derhal buradan uzaklaşacaksınız Ha, bundan hiç kimsenin haberi olmayacak. Maryland'da veya San Francisco'da evlenebilirsiniz. Ya da yolda bir yerde. Ha, de evlenmek çok kolaymış diye duymuştum. Bütün iş kimse duymadan sessizce şehirden uzaklaşabilmenizde. San Francisco'ya karı koca olarak giderseniz, yeni kimliği kimse öğrenmez. Yalnızca memuriyetle oraya giden genç ve güzel bir çift olursunuz. <gülüyor> Tamam çok iyi çok iyi Ya annemle babam O işi sen bana bırak Sen yalnız onlara benim seni dostum Miss Rodney yanına gönderdiğimi söyle Ben Molly Rodney ile gönderilecek mektuplar konusunda anlaşırım ne pek güvenim yok Evliliğinizi ağzından kaçırır diye korkuyorum Ama onlar bu evliliğe hiç memnun olmayacaklar Şimdi onların memnuniyetine düşünecek zaman değil Net sizin de bürodaki işlerinizi yoluna koymanız gerek Artık gitseniz iyi olur çocuklar Jane evine gidip bavulunu hazırlar Veda eder Şimdi gelin bakayım beni öpün <gülüyor> Siz <gülüyor> harikulade bir kadınsınız Büyük anne <gülüyor> Hiçbir şey değilim hiçbir şey. Yalnız 84 yıl yaşamakla Biraz mantıklı davranmayı öğrendim <gülüyor> Çok teşekkür ederim Büyük anne çok, çok. <gülüyor> San Francisco'ya gider gitmez ben ayasın yolculuğunuz anlatın <gülüyor> Tabi tabi Sizi evet. nasıl unuturuz büyük annecim Tabi <gülüyor> Ah, torununuz Madlen'in kovboy kocası geldi sizi görmek ah, istiyor bu saatte mi? Neden acaba? Bilmiyorum üzgün görünüyor. Madlen'in bu evliliğinin de sonu geldi galiba. Ah, merhaba El. Merhaba Mrs. Parkington. Galiba çok erken geldim. Önce telefon etmem gerekiyor. Ah, hayır hayır hayır Ama sizi gördüğümde çok sevindim. Kızınız Eliz'in ölümüne çok üzüldüm. Cenazeye gelemediğim için de üzgünüm Ayrıca Emir Stilham'ın başına gelenler için de İştenliğinizi biliyorum El, Sağ olun Şey Madlenle aramızda her şey bitti Tekrar Nevada'ya dönüyorum Çok üzüldüm Çok kısa sürdü bu Evet öyle oldu Ama bunda kimsenin suçu yok Madlenin istediği yaşam biçimi ve arkadaşları Bunun nedeni oldu en kötüsü de o böyle yaşamakta bir kötülük görmüyor İşin feci yanı bu Çok haklısınız Onu hala seviyorum da tanıştığımızda bambaşka bir kadındı Doğayla iç içe yaşayabilen Sağlam bünyeli Tabi rahat bir kadın O zaman sizin hoşunuza gidecek bir tip olmuş demek Buraya gelince her şey değişti Bütün gece eğlenmek Ertesi günde akşama kadar yatmak istiyordu Ben buna alışkın değilim Yapamazdım ona bir erkeğin mantıklı bir çerçeve içinde verebileceği her şeyi verdim Ama bu ona yetmedi Ben onu iyi bilirim El Beni olduğumdan başka şekilde görmek istiyorum Oysa ben ben göründüğüm gibiyim Beceriksiz ya da aptal değilim ama Maddenin arkadaşlarıyla bir türlü anlaşamadım Haklısınız Ben onları da iyi bilirim Acayip tipler Bu tip kadınlara En iyi arkadaşlarının kocasını elinden almaya çalışan kadınlara Ömrümde hiç rastlamamıştım İşlerinden biri belki tanırsınız Mrs. Pesby açıkça bana onun deliklerini size tekrarlamaya utanırım Tahmin edebiliyorum. Ona dedim ki ama ben sizi daha dün gece tanıdım. Ne çıkar? Sizi merak ediyorum dedi. Ama siz maddenin arkadaşısınız dedim. Hiç önemi yok. Yerimde olsa o da aynı şeyi yapardı dedi. Bunlar insan değiller herhalde. Bizim taraflarda da kötü kadınlar vardır ama bunlar gibisini hiç görmedim. <gülüyor> Görmediğinize eminim Elin. Madlen'e hemen gidelim dedim Reddetti Öyleyse sen kalırsın Ben giderim dedim Büyük bir kavga ettik Ben ayrıldım Çok üzüldüm Onun tarafından hevesi geçinceye kadar kullanılıp Atılan bir koca olmanın azabını Anlatamam size Madlen'in namına da üzüldüm Bazen onun hasta olduğunu düşünüyorum Belki bir aile kurup Çoluk çocuğa karışsaydı İçimdeki bu taşkınlığı harcayacak başka yerler bulurdu. Bu, bu enerjisiyle büyük başarılar kazanabilirdi. Dünyada hiçbir kuvvet onu kurtaramaz artık. Bir zamanlar ben de sevmiştim Madlen'i. Ama artık çok geç. Bu yanlış adımı attı bir kez. Ne yazık. Sizi ilk kez Noel gecesi gördüğümde safiyetiniz, işteninizde içimde bir ümit ışığı yakmıştınız El. Hele batıdan benim doğduğum kasabadan oluşunuz Gönlümde uzun zamandır boş kalan yeri doldurmuştu Ben de sizi çok sevdim Ne zaman dönüyorsunuz Leaping Road'a? Mümkün olduğu kadar çabuk oh, Ben de çoktandır doğdum, büyüdüm o yerleri görmek istiyorum Orada eski günlerden bir şey kalmadı Yıkıntılar, ıssız evler <gülüyor> Bunu tahmin ettiğim için hayal kırıklığına uğramayacağım şey ben bir şey düşünüyorum Ama bu işinize gelmez açıkça söyleyin Çoktan bir, bir yolculuk yapmak istiyor Ama nereye gideceğime karar veremiyordum Dünyada hemen hemen her yeri gördüm ne? İçimdeki arzunun ne olduğunu şimdi anlıyorum Tekrar Leaping Road'u görmek Sizin otlaklarınızda gezmek istiyorum Bu beni çok mutlu eder ...ama rahatınızı sağlayamazsan. <gülüyor> Hiç rahatsız olmam ben. İmkan varsa konforu severim. Ama yoksa bulduğumda yetinebilirim. Ee, bir şey daha... Ee, ...benimle gelin. Arabam çok geniş ve rahattır. Yalnız metli ve şoförümüz Nick olacak. Ee, iki gün daha bekleyebilir misiniz acaba e, Tabii beklerim. Sizinle yolculuk çok zevkli olmalı. Hem davarı geçtikten sonra... <gülüyor> ...size göstereceğim çok şeyler var. <gülüyor> Aramızdaki yıllar ne kadar önemsiz Sanki aynı yaştayız e, Son iki gün gelip burada kalabilirsiniz A, Hayır bu olmaz e, Öyleyse cuma sabahı hazır olacağım Tamam e, Şey Ben madden için çok üzülüyorum Ona yardım edemez miydik Bir şeyler yapabilseydik Ona sizin hiçbir yardımınız dokunamaz El. Hiç kimse yardım edemez benim yapabileceğim tek şey Servetini güvenilir yerlerde tutarak Onun bir gün yoksulluğa düşmesini engellemek Hala inanamıyorum Bu korkunç bir şey Evet korkunç bir şey Bir insanın onurunu ve utanma duygusunu kaybetmesi Artık gideyim Kızınız öldüğünde uçaklar kalkmadığı için gelememiştik Tekrar özür dilerim İnanıyorum bu gece yemeğe gelir misiniz? Tabii. İsterseniz sonra da tiyatroya gideriz. Vakit geçirmiş oluruz. Saat de bekliyorum. de burada olurum. Bana gelip her şeyi anlatmanız çok iyi oldu. Gelmesiydiniz sizi bir daha göremeyecektim. Ve çok yazık olacaktı. Çünkü çok iyi anlaşabiliyoruz sizinle. Bunu daha sizi körür görmez anlamıştım. Hayatta her zaman rastlanmaz buna. Onun içinde çok değerlidir. Az kalsın gelmeyecektim. Gerçeği anlamaz ve bana kızarsınız diye korktum. Sonra "Hayır, o herkesten iyi anlar." dedim. Zaten size veda etmeden gidemezdim. Şimdilik hoşça kalın. <gülüyor> Akşam 7'de tekrar görüşeceğiz. Arabanın bakımı tamam madam. Şoförlük de hazır. Karısı oğlunu alıp Brenton'a Annesinin yanına gitti Çoktan beri istiyormuş Aa, bunu güzel. Ee, Çok eşya almayacağız Hı. Yalnızca birkaç bavul al Bakıyorum seni yine yolculuk heyecanı sardım <gülüyor> Sizin gibi ben de bayılırım Yolculuk yapmaya <gülüyor> Torunumun kocasının Beni geçmişime sürüklemesi ne garip Yaşamım o basit çevrede başladı Başımdan geçenlere dayanma gücümü Belki de o sade yaşamdan aldım Hı. Hakim Everett Doktor Fletcher ne zaman gelecekler? Sanıyorum az sonra gelirler. Çok önemli olduğunu söyledim. Sofra hazırlandı bile. Sizlerle asıl görüşmek istediğim konu... yolcular çıkmadan önce yeni bir vasiyetname hazırlamaktı. Şu günlerde bazı düşüncelerimi değiştirdim... Onları gerçekleştireceğim Size söyleyeceklerimi lütfen not alın Everet Ben batıdayken Vasiyet namemi hazırlarsınız Aa, Lütfen sözümü kesmeyin Çılgın değilim her şeyi uzun uzun düşündüm Ama Eminim doktor Siz bu işte ne rol oynayacağınızı Bilmiyorsunuz daha Hayır bilmiyorum ben avukat değilim ki Bakın sizden bir rapor istiyorum bunda hafızama ve kafama sahip olduğumu kim senin etkisi altında kalmadığımı tespit edeceksiniz. Buna inanıyorsunuz değil mi? Hayatımda sizin kadar aklı başında, mantıklı birine rastlamadım. <gülüyor> Öyleyse işe başlayabiliriz. Evet, hazır mısınız evalet? Evet, Suzi. Önce ailemden başlayalım. Yani Madlen, Helen ve Helen'in çocuklarından. Helen ve Madlen'e yılda altmış bin dolarlık gelir getiren sermaye bırakıyorum. Ama bu çok emin bir yere yatırılsın ve ancak gelirinden yararlanılsın. Bu yeterli diyorum. Bununla rahat geçinirler. Eğer tüm servetimi bırakırsam onu hemen bitirirler. Ve çalışmayı da bilmedikleri için aç kalırlar. Emori'de arttık bir hiç... ...çok paraları olmazsa çılgınlık da yapamazlar... ...aslında emorinin borçlarını ödediğim için... ...Helen'e daha çok bırakmış oluyorum... Evet... E sizce uygun Onlar pek memnun olmayacaklar... ...daha büyük bir servete konacaklarını umuyorlardı... <gülüyor> Bu umurumda bile değil... ...onlar para idare edemezler... ...kendileri idare edilmeye muhtaçlar... <gülüyor> Bunda haklısınız... Evet... CK yılda 30 bin dolar gelir getiren bir sermaye bırakıyorum. Şimdilik şaşkın bir çocuk dilerim. Dilerde aklı başına gelir. Bunu görmek için ömrüm vefa etmeyecek. Onlara anneannelerinden de miras kalmıştı. Ceyne gelince. Şimdilik ona hiçbir şey bırakmıyorum. 15 yıl süreyle hiçbir şey almayacak. O zamana kadar. ...hayatı tanımış olacak, çalışıp eşiyle birlikte yeni bir yaşam kuracaklar. Bu sürede sıradan insanın gündelik yaşamını... ...parıyla satın alınamayacak şeylerin değerlerini öğrenecekler. Çalışmanın zevkini tadacaklar. Servet bunların hiçbirini öğretemez insana. Müthiş bir kadınsınız. <gülüyor> Doktor sizin kaleminiz kuvvetlidir, bunları güzelce yazabilirsiniz. Jane beni iyi anlamalı Onunla bunlardan söz etmiştik zaten Anlatabiliyor muyum? Evet Hı. çok iyi anlıyorum Ona da yılda altmış bin dolar getiren bir sermaye bırakıyorum Ama bundan on beş yıl sonra faydalanabilecek Kırk yaşına yaklaşırken O zamana kadar da paranın nasıl harcanacağını öğrenmiş olur İşlerinde değer verilecek bir Jane var biliyorsun daha her şey anlayamadı ama anlamaya çalışıyorum. Çok da iyi bir kocası var. 15 yıl sonra bu paraya faizi de eklenecek oh, tabii. tabii tabii tabii. Ya ona bir şey olursa. O zaman para çocuklara ve kocasına kalır. Ha Meti Taylor ve diğer emektarlarıma da şu şu kağıtta yazılan miktarları bırakıyorum Bunlarla ömür boyu rahatça yaşayabilirler Ya geri kalan para ve mülkünüz <gülüyor> muazzam bir servet var Bu serveti sırf bir gün geri verebilmek için korudum Ben öldükten sonra o geldiği yere gidecek Bu yer e, neresi? Ülkem, halkım ...Mayor'un bu ülkeye çok iyilikleri oldu ama... ...çok kötülük de yaptı. Öf, yolsuzluklar yani. Bunu ne şekilde geri vereceksiniz? Ben de bilmiyorum henüz. Bu konuda her ikinizin de yardımını istiyorum. Bunca parayı iyi şekilde dağıtabilmek çok zor. En basiti bir kurum kurmak. Perkington yok, kurumu adı altında. Yok, yok, hayır, hayır, hayır. En nefret ettiğim şey bu. Ben bunu gürültüsüz ve reklamsız dağıtmak istiyorum Mayor için bir efsane yaratmak niyetinde de değilim Onun yaptığı iyilikler yalnızca birer rastlantıydı Her şeyi sırf, sırf kendi için yaptı Tıpkı onun devrindeki öteki iş adamları gibi <gülüyor> Ben bunları örtbas etmek niyeti de değilim Her şeyin farkındayım Ama onu sonuna kadar büyük bir aşkla sevdik bunu herkes bilir. Kimsesiz çocukların yurtlarına... ...hastanelere dağıtılabilir. Sizin yapacağınız listeyi... ...dönüşümde görürüm. Aa, yalnız bu paranın dağıtılması çok gizli olmalı. Mayor'un parası sonunda... ...bir işe yarasın bari. Bu para... ...yetmiş yıldır... ...iyilikten çok fenalık yaptı ailesine. Ölümünüzün basına önemsiz şekilde... ...aksedeceğini sanmam. Yaşamınız çok enteresan ve heyecanlı çünkü... Bu yüzden törenden hemen sonra dağıtılması sakıncalı. Doğru, doğru. Ha, bir de gürültüsüzce gömülmem için... ...her ikinizin de yardımını istiyorum. <gülüyor> Helen gösterişli törenleri sever. Onu memnun etmek için kilisede kısa bir ayin yapılabilir o kadar. <gülüyor> Bu kadar bana bir zararı yok ama Birçok kimseyi sevindirir Var bencillik etmeyelim demiyorum İsteklerinizi anladım <gülüyor> Vasiyetnameyi hemen hazırlar. Evet yarın uzun bir yolculuğa çıkıyorum Size bir şey soracağım Nippingroa'da mı gidiyorsunuz Yani doğduğunuz yerlere Evet Nereden biliyorsunuz? Ölmeden mutlaka bir kez oraya gitmek isteyeceğinizi biliyorum. demek sizin için bende bir gözlem konusu, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Benim için herkes öyledir. Geleceği <gülüyor> gören bir adam olarak büyük ün kazanabilirdiniz doktor. Sizin için de ben aynı şeyi söyleyebilirim. Bir açıdan ikimiz de aynı yolda çalıştık. Yalnız siz bir amatördünüz. Hoşça kalın Suzey. Bize geçirdiğiniz zevkli gece ve nefis yemekleriniz için teşekkür <gülüyor> ederim. işlerinize selam ve sevgilerimi söyleyin. Şey bu gece yalnızca iş için toplantığımızı anlayacaklarını ve beni hoş göreceklerini umar. <gülüyor> Anlayacaklarına eminim. Size sonsuz saygıları var çünkü. İyi geceler sizleri yordum sağ olun. En iyi dostlarımsınız. İyi bir gece geçirdiniz mi? Evet çok güzel bir geceydi Metin. Şükürler olsun her şey düzeliyor artık Evet Emory'nin mahkemesinden başka Öf. Ölmeden önce her şeyin düzeldiğini görmek kısmet olmayacak Tanrı saklasın siz yaşayacaksınız daha ee, Her şeyi hazırladın mı? Bavullar yerleştim Hepsi çoktan hazır Çok iyi çok iyi Artık yatalım sabah saat 7'de kalkalım Metin Erkenden yola çıkarsak iyi olur hı hı. Mr. Elsivan işine dönmek için sabırsızlanıyor Ben de yurduma kavuşmak için Biliyorum Ben sürate bayılırım ama İlk saatte 80 kilometreden fazla gitmeye Nasıl karşı koyar ve sinirlenir <Gülüyor> Sürekli oyunumuz Mrs. Parkington'ın son bölümünü sunduk ...gelecek programda bir başka oyunda buluşmak umuduyla.